Allahu Teala, İnsiyyatan Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salat ve ve Aleyhi Vassafiyajma'in. Rabbi Şahli Sadrî, ve yesserli amri, wa hulü'l aqte mili sani yfkhuhu qabli. Rabbi zibni 'ilm, Rabbi yesser, ve la ta'esser. Rabbi kemen bil khayir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Evet yeni eğitim öğretim yılımızın hepimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet arşivci olarak ben bu dönem A ve B şubelerine gireceğim. Dolayısıyla sistemde programda ufak bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hz. B grubunu A, A grubunda perşembeye almak durumunda kaldık evet şimdi hadis metinleri bir dersine e, bu dönem 4 arkadaşla birlikte e, işleyeceğiz inşallah şimdi derse başlamadan önce bazı hatırlatmalarım var e, onları sizinle paylaşmak istiyorum Tabi hadis metinleri bir dersi, devamında da hadis metinleri iki dersi var. Dolayısıyla bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı olarak e, konulacaktır. Yani takip sistem e, buna göre e, dizayn edilmiştir, buna göre ayarlanmıştır. Dolayısıyla başlangıçtaki e, bir takım tedbirleri sağlam bir şekilde e, belli bir zemini oturtursak, bundan sonraki çalışmalarınıza da ya da bundan sonraki derslerinizi de ee, az da olsa bir katkısı olacaktır. Ama bu temel e, yapıyı oluşturan e, bazı e, çalışmaları görmezden geldiğimiz takdirde ya da yapmadığımız takdirde ister istemez sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Gerek bu dönem gerekse gelecek dönemle ilgili olarak. Dolayısıyla e, bu noktada bazı tedbirler var. E, o tedbirleri yani yap gereken, atılması gereken bazı adımlar var. Yani ön hazırlık mahiyetinde e, Sizler onları zaman zaman paylaşmam gerekiyor. Şimdi e, derse, yani birinci üniteye başlamadan önce dersin mukaddimesi olarak bazı temel kavramlar var. Bu kavramlar hakkında e, ön bilgileri vereceğim. E, daha sonra da e, zaman kalırsa şayet e, ünite birden devam edeceğiz. Bu dönem e, okunacak olan kitaplar yani verilecek olan örnekler daha ziyade işte kütüb i tesla olarak ya da kütüb semani olarak ifade edilen ve e, İslam ümmetinin üzerinde e, geneli itibariyle kullanım itibariyle e, bahsedecek olursak e, kendisi, kendilerinin en fazla istifade ettikleri kitaplar olacaktır. Dolayısıyla biz de o kitapların temel özellikleri ve onlara ait olan hadis metinlerinden hareket ederek de sizlere örnekleme yoluyla bu dersleri vermeye çalışacağız. Elbette hali hazırda şu anda canlı olarak takip edenler ediyor ama etmeyenler ise bant ya da kayıttan daha sonra tekrar edebilirler yani tekrar izleyebilirler. Bununla beraber canlı ders esnasında takip edilmesi yani psikolojik olarak sanki her ne kadar bir sanal sınıf olsa bile bir sınıf ortamına büründürüldüğü için ister istemez etkisi daha fazla olacaktır. Dolayısıyla mümkün mertebe canlı ders esnasında yani ilgili saatte hazır olmanızda ve takip etmenizde fayda var. Gerek soru sorma itibariyle yani zaman kaldığı takdirde zaman kaldığı takdirde soru sorma imkanınızda söz konusu olabilecek. Dolayısıyla devamlılık esastır. Bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Tabi dersin ortasında ya da başında girip girme meselesi tamamen farklı bir şey. Ama mümkün mertebe dersin başından itibaren takip etmeye başlarsanız en azından o konuda da bazı ipuçları vardır. Yani Söylediklerimiz e, süresi içerisinde anlattıklarım anlattığımız konuların gerekli olan bazı ön bilgiler vardı. O ön bilgiler genellikle derslerin e, derslerin başlarında verilir. Dolayısıyla onların e, ipucunu da e, kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığında e, derse devamlılığı kendimize daima bir önce olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi elbette hepiniz birinci ve ikinci sınıf olarak ön lisansını okudunuz. Daha sonra işte geçen dönemde üçüncü sınıfı burada devam ediyordunuz ve bu sene de son seneniz. Elbette bu son sınıf olma hali psikolojik olarak sizde bir takım şöyle söyleyelim bir an evvel hayata atılma dolayısıyla da hep soru merkezi daha ziyade sınıf geçme merkezli bir düşünmeye ya da bir çabaya sevk edecektir. Dolayısıyla bundan dolayı bir parçalanma ya da bölünme yani zihinsel anlamda bir parçalanma ya da bölünme olabilir. Ancak benim size tavsiye nihayetinde er ya da geç şu ya da bu şekliyle sınıfı geçme ihtimali daima yüksektir. Bu sene olmasına gelecek sene olur. Ama nihayetinde geçersiniz. Dolayısıyla burada esas olan husus dersi en iyi bir şekilde öğrenmeye. Daha doğrusu bütün dersler için konuşuyorum. Mümkün mertebe. Öğrenmenizi en iyi bir şekilde sağlamak ve bunu perçinletmek gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde bir yıl sonra ya da iki yıl sonra alana çıktığınız zaman, sahaya çıktığınız zaman her ne kadar bir kısmımız ya da belli orandaki arkadaşlarımız şu anda mevcut alanda olsalar bile fakülte mezunu olarak, özellikle ilahiyat fakültesi mezunu olarak alanda bulunmuş olmaları ister istemez sorumluluklarını daha da fazla artıracaktır. Bundan dolayı bu konuya e, gerektikçe e, önem vermek gerekiyor. Yani ders takibi açısından, dersleri öğrenme noktasına hatta geliştirme açısından artık e, Oran itibariyle çabanın Büyük kısmı tamamen size aittir Şimdi ön lisans programında Almış olduğunuz hadis dersiyle Alakalı olarak ya da Hadis bilgisiyle alakalı olarak Elbette onlardan bahsetmeyeceğim Ama daha ziyade Okuyacağımız hadis metinlerinin Rahat ve net bir şekilde Ve sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için bir kere şunu herkesin bilmesi gerekir. Öncelikle hadis tarihi ana hatlarıyla hadis tarihi ana hatlarıyla bilinmesi gerekiyor ve usul ve hadis usulü de muhakkak ve muhakkak bilinmek zorundadır. Bu hem okunacak olan hadis metinlerini anlama hem hadis metinlerini daha iyi net bir şekilde çözümleme açısından bu usul bilgileri muhakkak gerekiyor. Dolayısıyla hadis tarihi ve usulüne dair olan eksik bilgilerinizi bir şekilde tamamlamanız gerekir. Yani aynı zamanda çünkü biz hadis metinlerini okurken ya da ders esnasında usule dair bilgiler de veriyoruz. Tarihe dair takım bilgiler de veriyoruz. Dolayısıyla da bu şu anlama gelir. Yani açıkça konuşmak gerekirse aynı zamanda hem usulden de sorumlusunuz aynı zamanda tarihten de sorumlusunuz. Yani tarihi bilgilerden de sorumlusunuz. Usulden de sorumlusunuz. Bu sorumluluk gerek metin içerisinde yer alan usul bilgileri, gerek tarih bilgileri, gerekse e, benim size vereceğim ek ya da ilave bir takım e, notlardan da aynı zamanda sorumlu olacaksınız. Bu bazen ders esnasında yani şu kayıt esnasında e, söyleyeceğim bir takım e, teklif, e, şey, tavsiyeler, daha ziyade işte diyelim e, makaleler olsun ya da kitaplar olsun aynı zamanda ilgili makaleler ya da belli kitapların belli sayfalarından da bir şekilde ya da konularından da bu anlamda sorumlu olmanız gerekiyor. Çünkü canlı ders esnasında söylenilecek olan her bir ifade ya da e, sözler aynı zamanda sizin sorumluluk alanınıza girmektedir. Bunu da başlangıçta e, hatırlatmış olayım. Dolayısıyla meseleyi şimdiden ciddiye alırsanız bir çerçevede ileriki dönemlerde sıkıntı içerisinde olmazsınız diye düşünüyorum. Evet şimdi bazı temel kavramlarla ilgili muhakkak bunların çoğunu biliyorsunuz ya da bildiğinizi düşünüyorsunuz ancak biraz kısmen de olsa hatırlatmakta fayda var. Kavramsal çerçevesinden bakıldığı zaman e, hadis, sünnet, metin kavramları var. Okuma kavramı nedir, ne değildir? Anlama kavramı ve yorumlama kavramı çerçevesinde önce bu kavramlardan başlayalım. Daha sonra da e, din ve tede gün ayrımı diye bir e, konu var. Biraz da ondan bahsetmemiz gerekiyor. Evet, hadis, sünnet ve metin. Şimdi dersin adı hadis metinleri. Dolayısıyla e, kendi içerisinde bir taksimata bir sınıflandırmaya tabi tuttuğumuz zaman öncelikle hadis kavramını çok iyi bilmesi lazım Biz de metin kavramları nedir ve bunların çerçevesinde gelişen e, okuma ve anlama hangi anlamları ihtiva etmektedir bu konuda da kısaca bilgi vermeye çalışalım usulde e, e, okumuş olduğunuz e, klasik bir takım tarifler var e, bu tariflerden bahsetmeyeceğim hadis kavramıyla ilgili olarak ya da sözlük anlamıyla ilgili olarak onları zaten siz biliyor, kabul ediyorum bu durumda. Genel ifadesiyle konuşacak olursak ki Arapça tabirde şudur. El-Hadîsü mâ uziife ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem gavlen ve fîlen ve takriren diye devam eder. Şimdi orada uziife ifadesini esas aldığımız zaman yani Hz. Peygamber'e ait yani Hz. Peygamber'e ait. Yani kavil, uygulama, fiil, onay, takrir, ahlak ve fizyolojik yapısına ait bilgiler. Şimdi burada lütfen şuraya çok iyi dikkat edelim. Hz. Peygamber'e ait söz, fiil ve takrir ve aynı zamanda onun ahlakına yönelik ya da fizyolojik yapısına yönelik olarak bizi intikal eden bilgiler. Yani haberlerdir. Dolayısıyla bu Hazreti Peygamberin e, şimdi şöyle düşünelim Hz. Peygamberi peygamberlik geldiği andan ahirete irtihaline geçen, kadar geçen süre içerisinde yaklaşık 23 yıllık süre içerisinde Hz. Peygamberin bir peygamberlik dönemi var. İşte bu peygamberlik dönemi içerisinde bu süre içerisinde ona ait olan yani sahabi, sahabi tarafından aktarılan bu e, söz olabilir, fiil olabilir ya da huzuruna bir şey işlenmiştir, yapılmıştır. Hazreti Peygamber onu ses çıkartmamıştır. Ya da onun temel ahlaki özelliklerinden bahseden hususlar vardır. Sahabe-i Kiram onu nakletmiştir. Ya da fizyolojik yani e, görüntüsüyle alakalı bir takım bilgiler vardır. Yani sizin kısaca anlayacağınız şey şudur. Anlaşılması gereken şey şu. Hazreti Peygamber'e ait her ne var ise onunla ilgili nakledilen haberler adı hadistir. Dolayısıyla 23 yıllık bir hayat içerisinde neyi oluşturur hadisler? Kesitleri oluşturur. Yani parçalardan meydana gelir. Yani parçalardır onlar. Bir bütün içerisindeki bir takım bilgi, belge ya da bir takım uygulamaları haber veren bir adı bilgi çerçevesinde olduğu için biz bunlara haber gözüyle bakmamız gerekiyor. Çünkü bunu nakledenler sahabilerdir. Sahabiler olunca ister istemez yanlışlık yapma, hata yapma efendime söyleyeyim farklı şekilde anlama, algılama gibi bir takım problemleri bünyesinde taşır. Dolayısıyla hadis denediği zaman Hz. Peygamber'e izafe edilen Hz. Peygamber'e izafe edilen kim tarafından izafe ediliyor? Sahabi tarafından ya da sahabe tarafından izafe ediliyor. Edilen her türlü bilgi nedir? Hadisler ve parçalardan meydana gelir. Parçalardan Kasım'da bir bütün halinde olan bir yaşam tarzından kesitleri sunar. Sünnet ise işte bu 23 yıllık hayat tarzının yaşam tarzının yaşam felsefesinin hayat felsefesinin bir bütününü ortaya koyar. Ne zaman? Peygamberliğinin gelişinden ahirete irtihaline kadar Hazreti Peygamber'in Kur'an merkezli Kur'an merkezi her alanda sürdürdüğü bir yaşam ve hayat tarzıdır. Şimdi şöyle düşünelim. Din denildiği zaman zaten biraz sonra bahsedeceğiz. ilahi bir özelliğe sahiptir. Yani Cenab-ı Hak'tan gelmiştir. Cenab-ı Hak bu dini elçisi vasıtasıyla Diğer elçisini yani Hazret, e, Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e iletmiş. Hazreti Peygamber de bunu bunu kendi hayatında insanlığa göstermiştir. Şu ya da bu şekliyle yani şekil olarak ya da ruhen ya da e, takım temel ilkeler çerçevesinde. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bütün yaşam tarzı evrensel ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla evrensel ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla bir sünnetini ortaya koymuştur. Yani bütün ümmete teşmil edilebilecek tarzda. Şimdi sünnetin değişik kısımları var. Onlardan bahsetmiyorum ama bu noktada bahsedilmesi gereken şey evrensel çapta olan, evrensel merkeze olan sünnetlerdir. Dolayısıyla bir bütün temsil eder sünnet denildiği zaman. İşte bu bütün içerisinde bu bütün içerisinden e, gelen bilgiler hadislerdir. Bu çerçeveden bakıldığında işte hadis ve sünnet arasındaki ilişki nedir diye sorulduğunda yani kafamıza böyle bir soruyu sormaya başladığımız zaman işte asıl iş orada başlıyor. Yani işte midir yoksa farklılık var mıdır? Bu soruyu bir kere sormamız lazım. Niye sormamız lazım? Burada bir parantez açayım muhtemeldir ki diğer hocalarımız da bahsetmiştir. Eğer onlar da bahsetmişlerse bu tekrar e, olabilir. Ama bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. İlimde mutlak anlamda el ilm. İlimde e, bir kere sormak vardır. Yani soru ve sorgulamak kavramları iç içedir. Yani bir bütündür. Siz bunlar birbirine ayıramazsınız. Eğer bir konuda ilim yapıyorsanız, bilgi sahibi olmak istiyorsanız soruyu sormak, ve, ve dahi her bir bilgiyi sorgulamak durumundasınız soruyu sorup sorguladıktan sonra devamında araştırmak durumundasınız araştırdıktan sonra bunun doğrusunu daha doğrusu e, en sağlıklısını en sağlıklı bilgiyi tespit edip bunun e, durumunu ortaya koyduktan sonra bunun başkalarına tebliğ edilmesini sağlamak bir başka ifadeyle bunu tebliğ etmekte de aynı zamanda sorumlusunuz yani Sağlıklı bir bilgiye ulaşmak, sağlıklı bir bilgiye ulaşmak, bu din merkezde ise eğer bir sağlam bir hadis ya da sünnet bilgisine sahip olmak istiyorsak bir kere soru sormak durumundayız. Ardından e, sorunun peşinden sorgulamak gerekir. Ve sorguladıktan sonra, yani sorgulamayı yapabilecek bir e, temayil gösterdikten sonra bunun araştırmasını yapmak gerekir. Araştırmayı nerede yapmamız gerekiyor? falancanın filancanın duyumlarına göre filancanın e, dediklerine göre ya da e, çok sonraları meydana gelen kaynaklar çerçevesinde değil. İlk temel kaynaklar çerçevesinde bunların araştırılması gerekir. Araştırdıktan sonra bir durum tespitini yaptıktan sonra da bunun insanlara tebliğ edilmesi gerekiyor. Hep bundan da aynı zamanda sorumluyuz. Dolayısıyla ve bunları yaparken ister istemez aklımızı çalıştırmak zorundayız. Yani burada akıl ya da mantık devreye girmek zorundadır. Eğer bunu devreye sokmadığımız zaman e, eskiler ne yapmışsa yapmıştır iş bitmiştir dediğimiz zaman dediğimiz andan itibaren artık orada akıl ya da mantık kilitlenir ve siz mevcuda ta, mevcut olarak size ne verildiyse bu doğru da olabilir yanlış da olabilir. Doğru olana tabi olduğunuzda problem çıkmayabilir. Ancak ya yanlışa tabi olduğunuz zaman, yanlışın peşinden gittiğiniz zaman getireceği felaketleri artık siz düşünün. Dolayısıyla biz bundan da aynı zamanda sorumluyuz. Eğer muhakeme kabiliyetimizi ya da mantıksal bir takım e, önermeleri sunmadığımız sürece, e, bilgi çerçevesine sunmadığımız sürece daima dini anlamda ya da ilahiyat alanındaki yapılacak olan pek çok hatanın ne olup olmadığını e, tespitte elbette sıkıntı yaşarız. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında belki bazılarımızın aklına şu gelebilir. Yani bazı şeyler günahlıdır, mıdır ayıpdır? Hayır. Bakınız bu kapıdan içeri yani bu kapıdan derken artık ilim kapısından bilgiyi öğrenme kapısından girdiğiniz andan itibaren artık günah kavramı kapı dışında kalır. Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğumuz sormamak, sorgulamamak, araştırmamak, araştırıp incelememek ve bunun peşinden bunun tespitini yapıp bunu başkalarına tebliğ etmemek esasında günahtır. Dolayısıyla günah kavramını tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ve tabi soru ve sorgulama usulü ve uslubuna gelince işte burada biz devreye girmek durumundayız. Yani biz derken her ilmin kendine göre bir kaydı ve kuralı vardır. Bu kaydı ve kurallar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Yoksa kendi hevamıza, kendi hevesimize ya da Başkasının istek ve arzularına, başkalarının amaçlarına göre, başkalarının yönlendirilmesi doğrultusunda değil. Her ilmin kaide ve kuralı vardır. Objektif bir takım kriterleri vardır. Bu kriterler çerçevesinde soruları sorup, sorgulayıp, araştırıp, inceleyip bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tür konulardan, bu tür konuları irdelerken muhakkak soruyu ve sorgulama mantığını mecburen devreye koymamız gerekir. Şimdi bunu, Çünkü bunun peşinden biraz sonra açıklama, açıklamaya çalışacağım. Eğer soruyu e, sorup ya da soru sormanın ne demek olduğunu ya da sorgulamanın ne demek olduğunun farkına varmazsak pek çok hatanın da içine düşmüş oluruz. Hadis metni denildiği zaman e, tabi e, Elbette pek çok insan Arapça bilemediği için kendi dillerine tercüme edilen, aktarılan kitaplar vasıtasıyla hadisleri öğrenebilmektedir. Hadislerin anlamlarını öğrenebilmektedir. Ancak biz burada hadis metni dediğimiz zaman A dilde, B dilde, C dilde değil sadece Arapça olarak temel hadis kitaplarında, temel hadis kaynaklarında geçen hadisi kastettiğimizi senediyle ve metniyle beraber haddi ve metniyle beraber bir bütün olarak gördüğümüzü de açıkça ifade edelim. Yani Hazreti Peygamber'e izafe edilen şey nedir? Aslı Arapçadır. Dolayısıyla esas alınması gereken de Arapça orijinal ifadelerdir. Şimdi yukarıda biraz önce bir şeyden bahsettim. Hadis parçalardan meydana gelir. Bir parçadır yani. Hadisler bir parçadır. Ve sünnette 23 yıllık bir süreçte baktığımız zaman genel çerçevesi, genel ilkeleri açısından baktığımız zaman da Hazreti Peygamber'in genel yaşam tarzını ortaya koyar yani şunu diyemezsiniz Hazreti Peygamber başlangıçta e, dürüstlük açısından meseleye baktığımız zaman mesela başlangıç şöyle dürüstü sonradan da şöyle dürüstlüğe çevirdi diyemezsiniz başında neyse sonunda da aynıydı yani başında da el emin sıfatını hangi konumda ise vefat ettiği zamana kadar geçen süre içerisindeki çizgisi de aynıdır ve hiç asla değişmemiştir ve süreklilik ifade eder. Ve süreklilik ifade eder ve bu sürekliliği de daima Hazreti Peygamber muhafaza etmiştir. İlke ve prensipli olmuştur. İlkeleriyle ve prensipleriyle daima kendi çizgisini muhafaza etmiştir. İşte bu çerçeve yani 23 yıllık bu süreç içerisinde ona ait olan bir takım bilgi ve belgelerde sahabe-i kiram tarafından ezberlenmiş, kısmen de kendi zamanında e, bazılar tarafından yazıya geçirilmiş ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Peygamber'in vefatından sonra e, belli bir süre yine hafızalarda dolaşmış e, dilden dire, dilden dire dolaşmış onlar e, bir hayat tarzı olarak bir yaşam tarzı olarak kendi hayatlarında uygulamaya çalışmışlar anladıkları kadarıyla anladıkları kadarıyla e, ve daha sonra da bunları e, derlerin toplanarak ve bir araya getirilmek suretiyle bir tasnifleme sistemine tabi tutulmuş ve kitaplara kaydedilmiştir. İşte bizim okuyacağımız hadisler, hadisler bu Hazreti Peygamber e ait olan yani sünnet verilerinin sünnet verilerinden oluşan bilgi ve belgelerdir. İşte bu bilgi ve belgeler ki tamamı %100 hepsi elimizdedir diyemeyiz. Şu ana kadar elimize ulaşan bütün bilgi ve belgeler bu çerçevede elimize ulaştığı kadarıyla değerlendirmek durumundayız. İşte biraz önceki tarif çerçevesinden baktığımız zaman hadis parçadır demiştik, sünnette bütündür demiştik. Dolayısıyla kapsam alanı itibariyle bakıldığı zaman sünnetin şümulu yani kapsam alanı daha geniştir. En geniş olan odur. Ve hadiste e, sünnetten daha küçük konumdadır şey çevresel olarak bakıldığı zaman dolayısıyla sünnet daha kapsamlıdır hadis ise Hazreti Peygamber'in yaşam tarzından sünnetinden kesitler sunan parçalardır dolayısıyla bu kesitler şimdi bir kesit vardır yani bir tek rivayet vardır bu rivayeti alırsınız bu rivayet bir bakarsınız ki Hazreti Peygamber'in sünnetinin tamamını temsil edebilir bir bakarsınız ki tamamını temsil etmeyebilir Tamamını temsil etmeyişinin birtakım gerekçeleri vardır. Bu gerekçeler bu gerekçelerden işte e, gerekçelerinin bir kısmı da sahabe ikramdır. Sahabeden sonraki ravilerden kaynaklanmış olabilir. Çünkü bu hata yapanlar ya yani sadece sahabe değil, sahabeden sonra gelenler de hata yapmış olabilir. Ya da eksik nakletmiş olabilir. Ya da bir başka şekilde dönüşmüş olabilir. Bütün bunlar hep ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla bunlardan elde edilecek olan bilgileri daima şu, şu şekilde formül ederek dikkat etmemiz gerekiyor. Hadisleri okurken. Bazen sünneti yansıtmayabilir. Bazen diyorum. Parçalar bir bütün içerisinde değerlendirildikten sonra o parçanın Hazreti Peygamber'in sünnetini yansıtıp yansıtmadığı söylenebilir. Şimdi size... Diğer grupta da söylemiştim bir örnek olsun çarpıcı bir örnek olsun diye veriyorum yani çarpıcı derken medyatik anlamda çarpmak anlamında değil aklınıza çok kolay kalabilir diye düşündüğüm için mesela İmam Buhari'nin El Camiyus Sahih isimli eseri El Camiyus Sahih isimli eserinde Arapçasını sadece son kısmını söyleyeyim yani senedinin son kısmını söyleyeyim An Ebi Hureyre'te radıyallahu an. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre sahabi radıyallahu an. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'ye naklediyor. Kimden? Hazreti Peygamber'den. İki nokta üst üste. Gal. Gal dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Eşşyumu fî selâsin. Filmer-e, Fittâb-e ve Bazı farklı tarihlerde takdim teyhirler söz konusu sıralamada. Yani, Eşşûm-u fîselâtin. Üç şeyde uğursuzluk vardır. Filmer-e, kadında. Fittâb-e ve Beyt Binekte ve evde. Nokta. Bu kadar. Başında, e, bu hadisin başında tam senet var. Senet muttasıl. Sente geçen Rabiler Sika yani güvenilir, başından sonuna kadar güvenilir olarak Buhari tarafından kabul edilmiş ve bunu e, kitabında El Camii Sahihinde zikretmiştir. Nedir? Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'den naklen şöyle buyurdu. Üç şeyde uğursuzluk vardır. Kadınla, evde ve binekte. Nokta. Şimdi, şimdi bu rivayet bir tek rivayettir. Bu bir hadistir. Şimdi bu bir hadis bu bir hadis ve bunun gibi pek çok rivayet vardır. Şimdi siz bu hadisi bu bir tek hadisi, bu bir tek rivayeti okuduğunuz zaman elbette insan bir bilgiyi niye okur? Sonuç olarak aklında bir şey kalsın diye. Yani bir sonuca ulaşması için, bir bilgiye ulaşması için. Bu rivayet bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Hazreti Peygamber'in sünnetine dair bir veri olarak bize kadar intikal etmiştir. Peki bu verinin neticesinde nasıl bir sonuca varıyorsunuz? Bu rivayet düz bir mantıkla okuduğunuz zaman ki zaten başka şekilde anlamanız mümkün değil. Anlaşılması mümkün değil. Hz. Peygamber'in zihin dünyasında zihninde ya da tasavvurunda ne var? Üç şeyde uğursuzluk vardır. Birincisi kadında Evde ve binekte. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in sünnetinde sünnetinde kadın uğursuzdur. Ev uğursuzdur ve binek uğursuzdur. Böyle bir sonuç çıkmaz mı karşımıza? Çıkar. Yani bir tek hadisi aldınız ve her hadis eşittir, sünnettir mantığıyla hareket ederseniz Hadis Şuraya yazıyorum Eşittir Daima Hadis eşittir sünnet mantığıyla Yaklaşırsak Bunu bu şekilde formül ettiğimiz takdirde Görmüş olduğunuz her bir hadisi Her bir hadis karşısında çıkardığınız sonuç Yani çıkardığınız sonuç demek şudur Sünnettir Sünnet anlamına gelir Şimdi biraz önce okumuş olduğum rivayet. Biraz önce okumuş olduğum rivayet. Şimdi buna uyarlayacak olursak Hazreti Peygamber'in sünnetine kadın uğursuzdur. Ev uğursuzdur, bine uğursuzdur. Bu düz okuma mantığıyla hareket ettiğimiz zaman. Genelde de e, İslam dünyasının İslam dünyasında ya da Müslümanlar arasında her hadis eşittir sünnet anlayışı hakim olduğu için İsterseniz bu düşünceye sahip olacaklardır Şimdi burada dikkat etmemiz bir gereken bir nokta var Özellikle burada büyük harfle yazdım Yansıtmayabilir diyerek Şimdi bir başka rivayet daha vardır Mesela o rivayette de Hazreti Peygamber Her zaman cömertti Ama Ramazan ayı geldiği zaman da daha fazla cömertti Bu bir tek rivayet <gülüyor> ha bunu destekleyen başka rivayetler var ayrı bir şey ama tek bir kanaldan gelen böyle bir rivayet karşısında çıkaracağımız netice nedir? Hazreti Peygamber her zaman cömerttir ve Ramazan ayında daha fazla cömerttir şimdi bu bilgi Hazreti Peygamber'in 23 yıllık bu hangi zaman diliminde olursa olsun fark etmez aynı sünnetini Sünnetini karşılığı yani Sünnetini tamamen temsil ediyor bu rivayet. Dolayısıyla her hadis eşittir Sünnettir formülü yerine daima eşittir Sünnettir formülü yerine bazen bir bir hadis bazen Sünneti temsil etmeyebilir şekilde formüle dersek daha dikkatli ve daha teyakkus halinde oluruz. Niçin acaba sorusunu sorarız? Acaba sorusunu sorduktan sonra acaba bu rivayetin e, başka halleri de var mı? İşte şimdi o başka halleri bizim inceleyeceğimiz, bizim araştıracağımız usulü ve esası ortaya koyan bir ders formundadır. Bu dersi bu şekilde takip ederseniz ve daha ayrıntılı bir şekilde sorar ve sorgularsanız ve daha ayrıntılı bir şekilde Farklı kaynaklardan Farklı kitaplardan gösterdiğimiz Usul ve metod çerçevesini incelerseniz O zaman sizin için Fazla sıkıntı olmaz sadece Eğer buna siz sıkıntı diyorsanız Sıkıntıdır ama sıkıntı değildir Biraz emek biraz Gayret sarf etmeniz gerekiyor Dolayısıyla Her hadis sünnettir ifadesi Ya da formülü yerine Bazen bir hadis sünneti Her zaman yansıtmayabilir şekle formül edersek daha dikkatli oluruz. Peki şimdi sizin aklınızda şu kalmış olabilir. Peki hocam o Buhari'de geçen, Buhari'nin el-Camiyus geçen o rivayet neyin nesi? O, o Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmadı mı yani? Hazreti Peygamber adına mı uyduruldu? İşte değil. Doğru. O Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmıştır ve Ebu Hureyde o ifadeyi başkasına aktarmıştır. Peki, olay, peki o zaman burada ne yanlışlık var? Burada şu yanlışlık var. Eğer biz şu formülün dışında bir dakika bekleyelim. Nihayetinde hadis bir nakildir. Nakilde hata yapılmış olabilir demiş olursak o rivayetin yani aynı konunun farklı sahabi ravilerden de geldiğini düşünerek bir incelemeye araştırmaya girdiğimiz zaman bu rivayetin şu şekilde olduğuna dair bir bilgiye, bir hadise ulaşırız. Nedir o? Bir başka sahabeden gelen e, rivayete bakıldığı zaman orada şudur. Hazreti Peygamber konuşmasının başında konuşmasının başında e, bir tarika göre cahiliye ehli olarak geçer. Bir tarika göre de işte Yahudiler olarak geçer. Allah o Yahudilere ya da o cahiliyede olan insanlara lanet olsun etsin ki onlar şuna inanırlardı cümlesini söylediği zaman o sırada Ebu Hureyre yok idi duymamış o cümleyi yani cümlenin ortasında girmiş ve sadece konuştuğu andan itibarenki kısmını nakletmiş ama makaplini yani öncesini duymadığı için onu o şekilde nakletmiştir ve Ebu Hureyre de onu o şekilde naklede naklede naklede o şekilde devam etmiştir şimdi ta ki Hazreti Ayşe'nin yani, ama e, aradan epey bir zaman geçiyor Hazreti Peygamber zamanında değil Hazreti Peygamber zamanından sonra işte Hazreti Ayşe'nin kulağına geliyor ve Hazreti Ayşe hayır o e, Ebu Hureyre'nin naklettiği gibi değil işin aslı böyledir diyerek bunu bu şekilde naklediyor. Dolayısıyla aradan epey bir zaman geçtiği için e, Ebu Hureyre nasıl duymuşsa onu o şekliyle nakletmiştir ve e, Duyan da o şekilde duymuş ve başkalarına o şekilde aktarmıştır ve kitaplarda o şekilde o senette geçmiştir. Bundan dolayı, bundan dolayı e, burada yapılması gereken şey, hani demiştim ya sorun, ardından sorgulayın ve ardından sorgulamayı araştırarak inceleyerek temel hadis kitaplarından hareket ederek yapın ve bulduğunuz neticeyi de başkalarına aktarın. Demiştim ya işte bu aktarım yolu nedir araştırma yolu? nedir ne değildir. İşte bunların muhakkak dikkate alınması gerekiyor. Bu da ancak usul ve esaslar dairesinde yani hadis usulüne göre hadis e, ilminin ortaya koymuş olduğu e, ya da rivayet ilminin ortaya koymuş olduğu kayda ve kurallara göre yapılabilir. Bundan dolayı bu nedenle en azından belli bir süreye kadar, belli bir çerçeveye kadar şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Herhangi bir tasnif edilmiş olan bir kitapta bir hadis okuduğumuz zaman Hemen anında bir sonuca ulaşmayalım. Bu bazen e, geçmiş ümmetlere dair olabilir. Efendim'a söyleyeyim işte geleceğe dair e, istikbali yönelik haberler olabilir. Ya da Hazreti Peygamber zamanı mevcut olan bir takım olaylardan bahseden rivayetleri olabilir. Ya da fıkhi hükümler olabilir. Ya da ahlaki bir takım hükümler olabilir. Vesaire vesaire. Yani sizin anlayacağınız her bir rivayeti ııı e, Sadece tek başına değerlendirmek daima bizi e, yanıltabilir. Tek bir rivayete dayanarak. Yani yaltma ihtimali yüksektir. Ta ki onun farklı tariklerini, versiyonlarını, efendim söyleyeyim farklı e, vecihlerini ta ki araştırıp, e, bulup, inceleyene kadar. Bundan dolayı bu ifade gerçekten basit gibi gözükse dahi, her ne kadar çok basit gibi gözükmekle beraber... Bunu arka planında bunların yattığını daima gözünde bulundurmamız lazım. İleride inşallah yani bunun devamını getirdiğimiz zaman şunu göreceksiniz: Her bir hadisin temel hadis kitabı kendi tasnif sistemine göre, kendi yazılı sistemine göre okunup orada orada geçen hadisler de o sisteme göre, o mantığa göre anlaşılması gerekir sadece yüzünden okuyarak okuma kavramı biraz sonra bahsedeceğim. Okuma kavramın sadece yüzünden okuyup geçmek değil. Aksine hadis okumada mahsat Er-Buhari'yi okuyorsanız Buhari'nin tasnif sistemi dikkate alınarak e, anlaşılmalı ve ona göre değerlendirilmeli. Müslimin ki ona göre, ki ona göre, Hakeza her bir musannifin ortaya koymuş olduğu rivayet sistemi, şey tasnif sistemi dikkate alınıp ona göre çözümlemesi gerekiyor. Bu nedenle şimdi şurada sünnet hadisten büyüktür ifadesinin karşılığı yani daha geniş kapsamlıdır. Yani en geniş kapsam ifade eder. Hadis eşittir soru sünnet sünnette her bir hadis metni Hazreti Peygamber'in sünnetini her zaman yansıtmayabilir. Kesin olarak yansıtmaz şeklinde mutlak bir hüküm ifade edersek <gülüyor> bu da bunun tam aksinde e, uygulamalar olduğu için bu da doğru bir ifade değildir. Evet, hadis metni okuma usulleri. Şimdi e, bizim okuyacağımız ya da genellikle gerek e, meclislerde gerek mescitlerde gerekse bir takım e, yerlerde hadis okuma faaliyetleri yapılır. E, öteden beri hadis okumalar yapılmıştır. Bu okuma e, bizim klasik geleneğimizde üç türlüdür. Bunlardan birincisi e, sert usulü. Yani okuyup geçme usulü ki bu hocanın lügat fıkıh ve yönüne girmek girmeksizin bir hadisi okuyup geçmesi usulüdür. Diğeri ise açıklanması gerekli noktaları açıklama usulü. Buna usulde tarikül halvel vel bahs adı verilir. Bu bir hadis okuduktan sonra o hadiste geçen garip kelimeleri, çözümü zor terkipleri, senette görülen yeni isimleri, o hadiste sabit olan fıkhi hükümleri yeteri kadar açıkladıktan sonra bir başka hadise geçme usulüdür. Diğeri ise uzun uzun açıklama usulü yani tarikül İmân usulü. Bu da lehteki aleyhteki bütün görüşleri her kelimeyi, her terkibi, şiirden şahitler getirerek ve her kelimenin benzerlerini hatırlatarak türetilişini, kullanılış yer ve manalarını belirtmek, ricalin hallerini, kabilelerini ve yer yaşayışlarını açıklamak, o hadiste sabit olan hükümlerden hareketle bir takım hükümler çıkarmaya çalışmak, yani bazen bir bakarsınız bu şekilde dolandırarak hükümler çıkartmaya çalışılmak, çalışılır, Uzaktan yakından bir münasebet düşürüp, <gülüyor> Hoşa gidecek, hoşa gidecek kıssalar, ilginç hikayeler anlatmak şeklinde bazen işte bu en, özellikle vaaz gösterisinin daha fazla olur ee, bu türlü e, okuyuş tarzları yani bir bakarsınız e, bir saatiniz bir saate almıştır tek bir hadis çünkü her türlü konudan yani ilgili ilgisiz bazen e, bağlantıyı kurdurmak suretiyle yapılan bir okuma tarzıdır. Bu üç usul Mekke ve Medine ulemasından nakledilmiştir. Ancak bütün dünyada uygulanan usuller de bunların dışında değildir. Şahvediyullah ettihlevi ve bir kısım ulema bu usullerin birincisini yani sert usulünü konunun mütehassıları için geçerli görmektedir. Yani biz e, diyelim iki uzman karşı karşıya okudukları zaman e, rical bilgisini içeride yer alan e, yani hadisin metninde bulunan e, garip lafızları şunlar bunları hepsini bilirler. Yani onlardan haberdardırlar. Belki aralarında bir iki kelime üzerinde belki biraz müzakere ederler. Ama onun dışında sadece hatırlamak babında ya da ezberlemek maksadıyla bu türlü okumaları mütehattıslar yapar demektedir. Onlara göre bu usul mütehattısların o hadisi işitmiş olmalarını sağlar. Açıklamalar ise şehrlere havale edilmiş olur. Zaten bir hadisi iyi bellemenin yolu şehr ve haşiyelerin tetkik edilmesidir. Üçüncüsü ise kendilerinin ilim ve fazile sahibi olduğunu allame göstermek isteyen kısacıların usulüdür demiştir. Yani üç, üç numaradaki olan durum bununla alakalıdır. Tabi bizim okuyacağımız, okumaya çalışacağımız şey ise e, ilk ikisi çerçevesinde gerçekleşecek. Yani iki türlü biz e, hadis okuma usulünü gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi mesela... E, Özellikle 14 haftalık süre içerisinde mesela ünitenin birisinde normal bir bağla güncel yorumların, güncel ifadelerinde yer aldığı çok kısa hadislerin olduğu bir bölümdür. Diğeri ise Buhari'nin orijinalinden ama Buhari'nin ortaya koymuş olduğu sistem öncelikle anlatılmak suretiyle onların ortaya koymuş olduğu sistem çerçevesinde okumaya çalışacağız. Evet. Gelelim bir başka kavrama. Hadis metnini anlama bir nevi hadis okuma öğrenme yöntemine bağlıdır. Şimdi okuma tarzı bunlardan geçtikten sonra bir de anlama faslı vardır. Anlama kısmı vardır. Siz e, hadis metnini anlamayı nasıl okuduysanız, nasıl öğrendiyseniz, hangi yönteme göre okuduysanız o şekilde anlarsınız. Yani sadece okuyup geçtiğiniz zaman o anda ilk anda okuduğunuz bilgi ya da sizde e, meydana getirdiği anlam her neyse Siz onu anlam olarak terakki ettiğiniz zaman işte onun adı anlamadır Ama bunun da farklı yönleri bulunmaktadır Mesela sadece okuyup geçerek anlamak önümüzdeki, elimizdeki ya da ezberimizdeki hadis metnine lafızlardaki sözlük veya terim anlamları vererek Arapçadan bir başka dile aktarılması neticesinde kendi anlama ve bilgimiz çerçevesinde ne kadar yeteneğimiz, bilgimiz, ölçümüz ya da bilgi seviyemiz ne kadarsa o çerçevede ortaya çıkan manadır yani anlamdır. Bir hadis metninin bu türden okuyarak anlaşılmasında yani sadece düz bir mantıkla, düz bir okumayla okuyup lafızların lafızların e, yani Arapça lafızlara tü, yani Türkçe e, ana dilimiz Türkçe ise Türkçe işte İngiliz, e, Fransız e, vesaire bir başkası ise o e, dilin manasını vermek sureti anlamını vermek suretiyle o şekilde anlama faaliyeti ki bunu elbette pek çok problemin bünyesinde taşınmaktadır İkincisi ise bizzat araştırarak ve inceleyerek anlamak bu tür anlama faaliyeti sünnetin tespitinde ki elbette Müslümanların hadisleri okumasının gayesi sünnetin verilerinden olan verinin tamamı değil ama verilerinden olan yani çoğunlukla verilerinden oluşan hadislerinden hareket ederek sünneti tespit etmektir. Dolayısıyla da sünnetin tespitinde araştırıcıyı sağlıklı neticelere götürecek okuma tarzı bizzat araştırmak incelemek ve o çerçevede anlamaktır. Uzun süreli olup sabır isteyen bir yöntemdir. Hadis ilminin temel kriterleri çerçevesinde yani rastgele kendi hevabımıza göre ya da kendi istek ve arzumuza kendi koymuş olduğumuz yönteme göre değil. Hadis ilminin temel kriterleri çerçevesinde sünnetin tespitinin yapılıp anlaşılması her ilahiyat fakültesi öğrencisinin ve dahi mezununun veya ilahiyat alanıyla ilgilenen insanların vazgeçmemesi gereken bir yöntemdir. Bu da ancak nasıl gerçekleştirilir? Bu da ancak şu şekilde gerçekleştirilir. Şimdi ilave olarak e, burada notlar var. Biri hadis okuma anlama işte bir hadis nasıl okunur şeklinde olan bir, risa, bir kitapçık var bir kere onları okuyacaksınız inşallah yani ona dair usul bilginizi geliştirmeniz gerekir hem onun içerisinde yer alır yani sadece okumak yüzünden, yüzünden okumak değil ama aynı zamanda bir hadis araştırılırken ya da hangi tür e, usul ve esaslara takip etmek gerekir onunla ilgili örnek var bir de hadis sahriş metodu var bu da bir hadis araştırılırken e, nelere dikkat edilmesi gerekir buna dair de bir örnek var işte şu B maddesinin B maddesini gerçekleştirebilmek için kendi kanaatime göre ki artık bu subutu u kat'i derecesinde olan bir bilgidir. subut subutu zann'i değil. Yani faydası olması yönüyle söylüyorum. Bir hadisi yine hadis ilminin temel kriterleri çerçevesinde den hareket ederek bir hadisin araştırma ve incelemesini yapmanız gerekiyor. Tabi gönül arzu ederdi ki şu gerçekten e, tırnak içerisinde söylüyorum içimin yandığı bir durumdur. Hangi anlamda? tam öğrencilerinin bir hadis araştırma ve incelemeye dair bir e, görev daha, daha doğrusu bir ödev yapmamaları yapmadan mezun olmaları teknik imkanlardan dolayı, imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremediğimiz bir faaliyettir. Örgün eğitimde olan arkadaşlarınızın her birisi her birisi hadis ana birim dalı olarak bir karara vararak yıllardan beri bir hadis üzerinde <gülüyor> haftalarca çalışmak suretiyle hadis araştırma ve incelemeye dair ciddi anlamda bir görev yapmaktadırlar ve işin o zaman ne kadar önemli olduğunu daha iyi bir şekilde anlamaktadırlar. Dolayısıyla biz de e, bu çerçevede işte benim de hazırlamış olduğum işte ilave notlar ya da destekleyici bir takım e, kitapçıklarla e, bizzat bunu takip edeceğiniz yöntemi de bizzat kendiniz yaparsanız hadis araştırmaya koyulursanız ya da bulunduğunuz şehirde diğer hocalardan da diğer hocalardan da e, ilahi alfabesindeki hocalarımızdan da istifade ederseniz onlara sorarsanız ve bu yöntemi takip ettiğiniz zaman bu işin ne kadar dikkat gerektirdiğini ya da bu işin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarsınız ki işte bu çerçevede yapılan bir hadisleri araştırarak inceleyerek yapılacak bir anlama faaliyetinin ne kadar önemli olduğunu ve yani başlangıçtaki ile başlangıçtaki bir anlamak anlamak kavramı ile sonundaki bir anlamak kavramı arasında dağlar kadar fark olduğunu fark etmiş olacaksınız. İnşallah temennim odur ki size vereceğimiz buradan teknik desteklerle ya da bulunduğunuz şehirdeki hocalardan da bizzat kendiniz araştırarak, inceleyerek, sorarak, soruşturarak bir kere kendinize bir hadis seçin ve bu hadisin muhakkak ama muhakkak araştırın ve inceleyin. İşte bu ilave bir takım bilgi ve belgeler size sunuldu. Onlara dosya olarak indirebilirsiniz. Indireceksiniz ve oradan e, okuyup e, o şekilde kendinize yardımcı olacaksınız. İşte gerçek anlama herhalde bu olsa gerek diye düşünüyoruz. Bir de pratik, şimdi sadece herkesin e, sürekli olarak araştırması ve incelemesi her zaman mümkün olmayabilir. Ama bunu destekleyici mahiyette, yine akademik ölçülerin e, yoğunlukta olduğu, akademik ölçüler seviyesinde incelenmiş, ama lütfen bana kimse şunu demesin ya işte falanca kitapta filanca kitapta şu şöyle bahsediyor demesin ben akademik çalışmalarda akademik makalelerde ya da tezlerde doktora tezlerinde ya da yüksek lisans tezlerinde yapılan araştırmalara benziyor yönlendiriyorum onların onları vasıtasıyla bir hadisin anlamı hakkında sağlıklı bir bilgiye de ulaşabilirsiniz yani araştırmalar neticesinde o hadisin anlamıyla ilgili olarak varlar neticelerde o tür araştırmalara bakarak mesela öğrenebilirsiniz. Bu aynı zamanda araştırmanın nasıl yapılacağına dair yol ve yöntemi de bu çerçevede oralarda görmüş olacaksınız. Bu yöntem birincisinden daha sağlam olup önceden ilmi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu makale, yüksek lisans ve doktora tezleri vasıtasıyla anlamaya çalışmanın bir yoludur. Ulaşılan sonuçlar araştırma ve incelemeye açık olup açık olduğu için şeffaf olduğu için ilmi referanslarda zaten dipnotta ya da e, son notlarda bulunduğundan dolayı okuyucuya e, inanmasın git de bak dercesine e, bir referans veriyor ve sizi e, bu konuda kritik etmeye davet ediyor. Yerden kontrol etme imkanını okuyucu böylece sağlamış olur ama nihayetinde e, yapılacak ufak tefek hatalar vesaireyle aldığımız zaman birincisiyle hiç derecede oldukça daha fazla önemli e, akademik çalışmaların yani e, doktor olanların, yüksek istansta yapanların ya da e, doçentin ya da profesör olan hocalarımızın yapacakları, bu yapmış oldukları çalışmalara bakarak da mesela bu hadis nasıl anlaşılması gerekir nasıl anlaşılması e, lazım gibi e, bir tarzda sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tabi bununla ilgili ilmi makaleler halka yönelik ya da e, belirli seviyedeki insanlara yönelik olarak yazılan e, dini dergileri kastetmiyorum makaleden kastım şudur mesela İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi yani üniversite dergileri ya da işte belli çerçevede olan dergiler vardır mesela hadis tetkikleri dergisi vardır Mesela İslami Araştırmalar Dergisi ya da İslam Araştırmaları Dergisi gibi makalelerde hadis, fıkıh, sünnet her alanda mesela makale bulabilirsiniz. Ha bunun için de ben bir hem makaleleri okuyup anlama noktasında hem de onlarla ilgili bir takım bilgi ve dokümanlara ulaşma noktasında o bilgiyi ben size vereceğim. Evet, anlama bu şekilde, anlamanın bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Evet, hadis metnini yorumlama ne demek? Şimdi bazen bir bakarsınız, insanlar bir hadisi okur. Mesela biraz önce, yani biraz önce okumuş olduğum hadise bakıldığı zaman, o hadisin nasıl araştırıp nasıl inceleneceğini ya da nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyen pek çok insan, pek çok insan, şöyle düşünecektir. Yani üç şeyde ursuzluk vardır. Bu işte falanca işte, kadın da evde binekte. Şimdi zaten şöyle bir algı var. Yani Müslümanların kafasında şöyle bir algı var. Bu algıda şu: ee, bir bu hadis nerede geçiyor diyelim e, İmam Buhari'nin el camiyus sahihinde. İmam Buhari'nin el camiyus sahihindeki bütün hadisler sahihtir Değil mi? Şimdi kafata öyle o var. sayı olduğu için de bu okuduğum metin de sahihtir. Yani doğrudur. Doğru olduğu için de şimdi buna her ne kadar akıl ya da vicdan adına ne, diyors ne diyorsanız deyin. Soru işareti vardır ama onu bir türlü sormaya cesaret edemez. Der ki vardır bunda bir hikmet. Herhalde şimdi başlar kendi kendine şu soruyu sorar, sorar ama belli bir nere kadar? Muhtemelen Hazreti Peygamber burdan, e, bundan şunu kastetmiş olmalı ki bu şöyle ol, olmuştur. Tarzında esasında bu hadis şöyle yorumlanması gerekir. Yani anlaşılması derken ama aynı zamanda da bir kendisi bir yorum yapmış oluyor. Yani aslının ötesinde yani o çizginin hadisin manasının tamamen dışında kendine göre bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Ve bu değerlendirmenin adı, yani bu daha doğrusu bu değerlendirmeyi de Hazreti Peygamber'e izafe etmiş oluyor. Muhtemeldir ki Hazreti Peygamber bunu böyle demiştir. Daha işin esasına baktığınız zaman Hazreti Peygamber'in bunu böyle demediği belli. Belli derken o, o kişi açısından belli değil elbette. Ama tek bir rivayet A kitabında bulunuyor. O A kitabındaki bütün hadislerin tamamı sahihtir. Sahi olduğu için de bu yanlıştır diyemeyeceğimiz için yanlıştır diyemeyeceğimiz için bundan dolayı bu hadisi şöyle yorumlamak ya da şöyle anlamak gerekir gibi e, gerek televizyon ekranlarında gerekse bazı toplantılarda gerekse e, halka yönelik olarak yazılmış makalelerde ya makale değil aslında fikir yazılarında buna benzer şeyleri çok görüyorsunuz. Ve bunun adı da yorum olur. İlmi anlamda yorum bu değil. Yorumlama, anlama kavramıyla karıştırılıyor. Bir hadisin elde mevcut hadis kaynaklarındaki, Bakınız, şimdi bunun için yapılması gerekenle biraz önce bahsettim. Bir hadisin elde mevcut olan bütün hadis kaynaklarında yer alan tarikleri, tarih dediğimiz vecihleri ya da farklı bir şekilde naklediş şekilleri ister aynı sahabi tarafından olsun isterse farklı sahabi tarafından olsun diğer sahabeler tarafından olsun bütün bilgilerin bir araya getirip toplanması gerekir. Toplandıktan sonra hem lafız yönünden hem mana yönünden kendi aralarında ve kronolojik olarak yani tarihin sıraya göre hangi kaynakta yer almışsa o kaynaktan itibaren başlamak suretiyle metinler arası bir mukayese yapılır. Ve metinler arasının mukayesede muhtemeldir ki biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız artık öğrenmek zorundasınız. Mesela ziyadetü sika vardır. Kimisinde yani bir sikanın bir sika bir ravinin bir ilavesi vardır. Ya da bir idraç ol, olmuş olabilir. Ya da içerisinde bir şerh ve yönelik bir takım bilgiler vardır vesaire. İşte bu çerçevede bütün bunların hepsinin araştırılıp bu kendi arasında bir mukayese yapıp nihayetinde bir hadis metninden çıkacak olan bir mana ortaya çıkar. İşte bunun adı mana ya da anlam. Ve bunu yaptıktan sonra ne yapılıyor? Metnin söylendiği, şimdi şuraya işaretliyorum metnin söylendiği yaşandığı sosyal, siyasi ve dahi bir pek çok gerekçe her açıdan yapılan değerlendirme yapılır ve bu çerçevede o hadise bir anlam verilir şimdi mesela Hazreti Peygamber bir bir şey buyurmuştur bir sahabiye fakat o sahabiye buyurduğu bir şey emrettiği bir şey esasında bir başka sahabi için geçerli olmayabilir. Mesela bir fakir sahabeye söylemiş olduğu bir söz fakir olmayan bir sahabi için geçerli değildir. Hazreti Peygamber ona başka bir şey söylemiştir. Şimdi siz her bir sözü mutlak anlamda her bir kişi için olarak değerlendirirseniz bugün olduğu gibi evet yavaş yavaş az olsa biraz her bir konuda güncellede girmemiz gerekir. Kapitalizmin kucağına düşeriz, kapitalizmin esiri oluruz ve kapte ve buna da bir kılıf uydurarak adına Müslümanlık ya da İslam deriz. Daha doğru şöyle söyleyeyim. Uyguladığımız bir uygulama, yani yapmış olduğumuz bir eylemi, bir fikri, bir düşünceyi yanlış bir din anlayışından dolayı, bir din telakkisinden dolayı neticede bir bakmışsınız ki Hz. Peygamber'in e, varlık sahibi olmayan bir insan için söylemiş olduğu bir söz varlık sahibi olan insan için geçerli oluyor. Bir bakıyorsunuz varlık sahibi için söylemiş olduğu bir sözü de bir bakıyorsunuz o kişiler ya da insanlar ya da biz varlık sahibi olmayan insan için de aynı şekilde uygulanmayı ya da uygulatmaya davet ediyoruz. Halbuki anlama işte bu değil. Dediğim gibi bütün hadis kitaplarının temel hadis kitaplarındaki bu temel hadis kitapları da önemli. Yani bu şimdi tasnif dönemindeki hadis kaynaklarıyla tasnif sonrası dönem yani ilk dört asırda meydana getirilmiş olan hadis kaynaklarında yer alan hadisler orijinal yani orijinal bir özelliğe sahiptir. Ama Hicri'yi dördüncü asırdan sonra meydana getirilmiş olan eserlerdeki hadisler ise bunlara dayalı olduğu için onlar üzerine yapılan çalışmalar olduğu için onlar hadis, temel hadis kaynakları olamazlar. Çünkü daha sonra gelenler kendi maksat ve niyetleri maksat ve niyet derken kendilerinin ortaya koymuş olduğu bir takım sistemler var. O sistemlere göre hadisleri derleyip toplayıp bir araya getirmişlerdir. Dolayısıyla ilk dönem hadis kaynaklarında yer alan hadisleri bir araya getirilir. Bunların yani Hz. Peygamber'in söylediği ya da uyguladığı ya da onayladığına dair bilgi ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde gerçekleşmiş ve kimin için gerçekleşmiş sorusunu sorarak hadis anlaşılmaya çalışılır. Mekki midir, midir? Ki ağırlıklı olarak medenidir ama medeniyenin başında vardır, bir de ortasında vardır, bir de, bir de sonunda vardır. Ve işte bu anlamını tespit ettikten sonra Anlam kaymaksı. Anlam kayması olmaksızın yani belli bir çizgi var. Amaç belli. O amacın içerisinde bir bir takım araçlar vardır. Araçlar. İşte o araçların sadece ilave bir takım araçlar ilave etmek suretiyle siz yorum yapabilirsiniz. Yani içerisinde bulunduğumuz ortama, içerisinde bulunduğumuz hale Deneyimlerin deyse uyarlayarak hadisin anlamını bir takım vasıtlarla e, yorumlama tarzıyla genişletebilirsin. Şöyle söyleyelim. Şimdi Hz. Peygamber e, zamanında bir vasıta ile herhangi bir amaç e, herhangi bir aletle bir eylem gerçekleşmiştir. Bakınız adını koymuyorum. Bir vasıta ile bir eylem gerçekleşmiştir. Bu eylemin gerçekleşmesi esnasında kullandığı bir vasıta vardır. Ya da vasıtaları vardır. Ya da araçları vardır. Şimdi bu araçlar elbette e, Hazreti Peygamber tarafından yapılacak. Başka çare yok. Şimdi yorumlama safhasına geldiğimiz zaman yani günümüze aktarmak. Bir başka ifadeyle günümüzde karşılığını bulma noktasında geldiğimiz zaman... <gülüyor> Amaçlar konusunda değil, amaçlardan sapmaksızın sadece vasıtlar noktasında, vasılar noktasında ilave bir takım bilgiler yapmak suretiyle yorumlayabilirsiniz. Yorumlarda değişiklik yapılabilir, farklılıklar olabilir. Şöyle söyleyeyim, Hazreti Peygamber zamanında diyelim, nedir bir vasıta yani bir yolculuk vasıtası olarak ne var idi ise siz ona kendi zamanınızda bir takım vasıtalar ilave edebilirsiniz. Vasitanın konforlu ya da rahatlığı meselesi değil. Burada önemli olanın vasıtanın kendisinden bahsetmiş olmak önemlidir. Mesela at diyelim, deve, katır, affedersiniz, e eşek iken bir zaman gelir bir başka binek mesela e mesela bir zamanlar fil idi. Değil mi? Filler de aynı zamanda bir vasıtaydı ney yolculuk vasıtası ya da savaş vasıtası vesaire. Ha şimdi günümüzde ne vardı? Şimdi günümüz derken günümüz kavramını da herkes kendi içerisinde bulunduğu şartlara göre. Şimdi İstanbul'da yaşayan bir insanın şartları ile İstanbul'un hangi mahallesi, hangi ilçesi, hangi sokağı tabii bu arada bu da önemli. Genel çerçeve itibariyle konuşacak olursak İstanbul'daki hayat şartları ile. İstanbul'dan uzaklaşmaya çalışıldıkça işte başka bölgelerdeki her bir bölgedeki her şartlarının kendine mahsus bir takım özellikleri var. O çerçevede bir takım değerlendirmeler de yapmak gerekir. Yani vasıtaları bu şekilde anlamak gerekiyor. Vasıtalarla ilgili bir yorum yapabilirsiniz. Yapılabilir. Ama amaçlar ya da ilkeler aynıdır. İlkeyi değiştiremezsiniz. Mesela şu çok bariz bir örnek vereyim. Örnek olmaz yönüyle. Faizin her türlüsü haramdır. Adını değiştiremezsiniz. Adı değişti diye, şimdi bu vasıta ya adı her ne kadar vasıtalarında değişiklik olsa bile amaçlara ters geliyor ise istediğiniz kadar adını değiştirin. Faizin her türlüsü haramdır şeklinde bir hükmü eğer Hazreti Peygamber'in sünnetinden ve Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde öğreniyorsak e, günümüzde de isimleri farklıdır diyerek de yok efendim riba farklı faiz farklı vesaire gibi tartışmalara girip yapılan eylem ya da amel efendim ya da amaç aynı ise vasıtanın ismin değişmesine e, isim değişikliği o kadar önemli değil tıpkı şuna benziyor yani ismi e, adamın ismi Abdullah'tır ya da adamın ismi e, Hazreti Peygamber ismidir ama bir Muhammed vardır Muhammed isminde olan birisi vardır tam canidir bir Muhammed ismi vardır. Merhamet sahibidir. Adı Abdullah'tır. Allah'ın kuludur ama adam nedir? Başka yani e, bizim anladığımız anlamın dışında bir takım işleri de yapmaktadır. Yani kötü işler de yapabilir. Ya da Abdurrahman. Fark etmez. Yani ya da adamın adı Müslüman ismidir. Bir bakarsınız Hristiyanların da işini yapıyor. Ya da bir başka dine mensup. Ya da ateistlerin de e, ismi e, işini yapmış olabilir. Dolayısıyla mutlak anlamda isme takılmamak gerekir. Ancak amaçlarda ve gayelerde, hedeflerde değişiklik olmamak kaydıyla araçlarda bir, e, bir takım ilaveler ya da değişiklikler yapabilirsiniz. Bu da e, işte biz de buna e, kısaca anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Biz de buna yorumluyoruz. Yani yorum dediğimiz zaman ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Şimdi mesela Hz. Peygamber'in gusil abdestlerinin aldığı e, ölçüye baktığımız zaman yani miktar olarak, litre olarak muhakkak hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. 2,5-3 i̇ki buçuk, iki buçuk, litreye geçmez. Bakın 2,5-3 litre. Yani bir deyim yerindeyse bir kola şişesi. Hadi kola şişesini sen ikiye kata ya da bir kova. E şimdi bazen bir bakıyorsunuz şimdi ne yapılması lazım? Peki o zaman bir, ko bir kova kadar e, suyla bizim e, bu silap testi almamız ya da banyo yapmamız gerekir. Yani değil mi? Göremem dememiz lazım. Bunun örneklerini gittikçe çoğaltabiliriz tabii. Dolayısıyla yorumdan maksat şimdi başlangıçta bunları sadece bahsedip işte hadislerin anlaşılma açısından bir takım e, yorumlar ya da e, anlaşılmalar var. Onlarla ilgili e, konuşmalarımız olacaktır elbette. Kısaca e, hadisi okuma, anlama ve yorumlama ile ilgili kısım e, şimdilik bu kadar söyleyelim bir başka husus esasında bu e, şu ifade ta yani ta derken e, ilahiyat fakültesi değil yani ilahiyat fakültesinin en başında genel çerçevede açık öğretim ilahiyat fakültesinin en başında anlatılması gereken bir konudur bu konu nedir bu konu şudur din ve tedyün ayrımının yapılmış olması gerekiyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarım çerçevesinde eh, muhtemeldir ki soracaklarınız epey vardır. Onun farkındayım ben. Bilmiyorum artık ya ne kadar e, ses ya da görüntüde bu e, e, görüntü ya da ses bozukluğu var mı yok mu? Onu şu ana kadar sormadım ama herhalde çok fazla ses gelmediğine göre ben aşağıdan baktığım. Beyanlara göre, herhalde çok fazla sıkıntı gözükmüyor. Evet. Şimdi esasında bunların, dediğim gibi bu din ve tedaviün ayrımının e, ilahiyat fakültesinin ilk başlangıcında daha birinci desten itibaren birinci desten itibaren anlatılması ve e, iyice izah edilmesi gerekiyordu. O da şudur arkadaşlar. Lütfen lütfen beni çok iyi dikkatle dinleyin. Eğer anlaşılmayacak herhangi bir şey varsa onun müzakeresini yaparız. Siz sorarsınız, ben de tekrar açıklamaya çalışırım. <gülüyor> Çünkü bir e, kavram kargaşası gerek e, lafızlardaki kavram kargaşası gerekse zihinlerdeki kavram kargaşası insanlar için... E, onulmaz yaralar aşmaktadır. Yani Müslümanlar nazarında pek çok şey o kadar çok karma karışık hale gelmiştir ki bazen yani elma armut yerine armut da elma yerine olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde söyleyeyim ben. Şimdi ses nasıl Ses biraz zayıf diye bir itiraz şey geldi. Şimdi değil mi? Hayır, çok mu iyi oldu? Bir değişiklik oldu mu? Tamam. Yani en azından ben şunu gördüm tekrar baktım da. Evet. Şimdi dini metinleri özellikle dini metinleri bu bütün metinler için geçerli olmakla beraber dini metinleri anlama ve yorumlamada dikkat edilmesi gereken bir hususa daha birkaç cümleyle işaret etmekte fayda var. Bunun adı da şu. Din-te din ayrımı. Şimdi başlıyoruz. Ed-din denildiği zaman bundan anlaşılması gereken İslam'dır. Başka dinler değil. Yani biz bizim bahsettiğimiz yani bizim kaynaklarımızda bahsedilen, işte Kur'an-ı Kerim'de esasında bahsedilen Müslümanlara yönelik olarak yani İslam dini olarak bah, işte, Müslümanlara yönelik olarak bahsedilen din İslam'dır. Peki din denildiği zaman aklı şu gelir peki hangi e, hangi çeşit bir din yani ilahi olarak e, ifade edilen din mi yoksa gayri ilahi mi eğer biz ilahi olduğunu ifade ediyor isek o takdirde bu ilahilik vasfı da nereden gelecektir Cenabı haktan gelecek. Yani Allah dediğimiz ya da bir başka farklı dillerde farklı şekillerde ifade edilebilir. Nedir o? Kimisi Tanrı der, kimisi kendi dilinde e, Tengri der, kimisi e, efendimizin God der, kimisi God der vesaire vesaire. Ama nihayetinde yüce bir varlık, yüce bir varlıktan geldiğine inanılıyor ise bunun adı ilahidir. İslami e, İslam açısından meseleye bakıldığı zaman ilahi bir din Cenabı Hak tarafından gönderilmekte kime? Bir elçi vasıtasıyla bir başka elçiye yani Hazreti Peygamber'e gönderilmektedir. Dolayısıyla dinin kaynağı Allah dünya semağına göndermiş olduğu buyruk ve emirlerde evrensel olarak son hükümler olarak evrensel çerçevede bakıldığı takdirde nedir? dünyevi formata dönüş şekli Kur'an'dır. Yani vahiy Kur'an adıyla bir formata dönüşüyor. Peki iki kitap arasında ya da Hazreti Peygamber'in kalbine ilka edilmiş olması zihninde hafızasında olmuş olması bir anlam ifade eder mi? Elbette etmeyecektir. Yani sünnetullah nedir? Bu bilginin yani bu ilahi bilginin bu vahyin e, uygulama sahasına indirilmesiyle tecelli etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu tecelli ettirecek olan da kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Yani onun Resulü olan, Allah Resulü olan Hazreti Peygamber'dir. Dolayısıyla kaynak olarak bakıldığında din, yani dünya yüzeyindeki formatı Kur'an, onun uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber'in sünnetidir. İşte bu kaynak e, kaynakla ilgili noktadan hareket etmediğimiz sürece bize aktarılan ya da bizim öğrendiğimiz bilginin ilah e, din din olup olmadığını tespit etmemiz gerçekten zor. Yani kısaca şöyle ifade edeyim: bir bilgi dini olarak addedilen dini olarak ifade edilen bir bilgi gerçekten kaynak merkezli olarak kaynak merkezli olarak Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetine mi aittir yoksa ondan hareket ederek çıkarılan anlaşılan algılanan ve o şekilde yorumlanan ve bunun çerçevesinde uygulanan bir anlayışın ürünü müdür? Yani sizin anlayacağınız tedeyün müdür? Nedir o? Tedeyyün, dini kaynağa bağlı Anlayış, düşünme Yaklaşım Yaşama biçimleri İçtihatlar, fetvalar Dini metinleri anlama ve yorumlamada Alınan kriterlerin Farklılığı gibi hususların Biz genel adına Tedeyyün diyoruz İşte bu din ve tedeyyün ayrımının Bir şekilde yapılması lazım <gülüyor> Din sabittir. Yani elimizdeki Kur'an-ı Kerim hüküm itibar hüküm itibarıyla ve ilke itibarıyla uygulama çerçevesine demiyorum. Hüküm ve ve ilke noktasında ya da prensip noktasında sabittir, değişmez. Ancak tedeyün ise şimdi Hazreti Peygamber'in peygamberliğin sürecinde vahiy yoluyla yapmış olduğu tedeyyünler ki ona biz tedeyyün değil daha sonraki bir zaman için kullandığımız zaman biz ona din demek durumundayız Hz. Peygamber'in yapmış olduğu yani anlama biçimi anlayıp uygulama biçimi de aynı şekilde bir dindir ama Hz. Peygamber çerçevesinde kalmak kaydıyla bizim için ise bizim için ise daima bir değişkenlik arz eder ve tedeyyündür Dolayısıyla din sabit, yani kaynak itibariyle sabittir, tedeyyün ise daima değişkendir. Düşünün şimdi, Hazreti Peygamber'in ilk senesinde, yani peygamberlik geldiği andan itibaren, geldiği anda Müslüman olan birisinin, Hazreti Peygamber'in sürekli yanında duran, onun eğitiminden geçmiş, yaklaşık 23 yıl boyunca, sürekli onu gözlemlemiş ve onun eğitimini almış olan bir sahabinin, anlayışı ile ya da Hazreti Peygamber'i anlaması ile sadece Hazreti Peygamber'i bir defa görmüş iki uç, noktayı, yani iki uç nokta derken biri en başından itibaren Müslüman olmuş ve Hazreti Peygamber'i sürekli takip etmiş biri de sadece son sene ya da çok kısa bir süre Hazreti Peygamber'i görmüş ve Hazreti Peygamber'den istifade etmeye çalışmıştır Hazreti Peygamber'i anlama noktasında her ikisi aynı seviyede olabilir mi? Bu mümkün mü? Birisi son üç senede Hazreti Peygamber'in yanında kalmış, sürekli kalmış olsa dahi onun anlamasıyla Hazreti Peygamber'i sadece işte birkaç defa görmüş, uzaktan görmüş ya da bir defa kulağıyla duymuş ve bir defa yapmış olduğu uygulamayı görmüş, diyelim kısa süreli görmüş. Gördükten sonra da anladığı şekliyle uzaktan gördüğüne, uzaktan ne kadar gördüyse ya da yakındayken dahi Hazreti Peygamber uyarmadığı sürece herkesin anlayışı farklı farklı olmuştur. Dolayısıyla herkesin anlayışı yani Hazreti Peygamber'in gerek sözlerini gerekse uygulamalarını anlama noktasında ya da algılama noktasındaki farklılıkları ne olmuştur? rivayetleri vasıtasıyla daha sonraki nesillere intikal etmiştir. İşte bunlardan bunların içerisinde de mesela bir teyyün anlayışı vardır. Yani aynı konuda, aynı konuda birden fazla, bakınız konu aynı, aynı konuda birden fazla hüküm ortaya çıkmışsa, anlamalar, algılayışlar, yaşam tarzları vesaire de aynı zamanda farklı olabiliyor. Dolayısıyla şimdi bir konuda yani dört kişinin vermiş olduğu hüküm ya da karar birbirine farklı ise işte her birininki bir tedeyündür Yani din anlayıştır O dini anlayışta elbette farklılık arz edecektir. Ama asla ve kat'a mutlak anlamda kesin olarak din deme ihtimalimiz söz konusu değildir. Olamaz da. Unutmamak lazım tevatürde ya da mütevatirde ya da subutu kat'yide kesinlik vardır. Subutu zanni olanlarda ...sübütü zanniyor olanlar da... ...kesinlik olamaz. Kesinlik, yani %100 kesinlikti ...diyemezsiniz. İhtilaf olabilir. Daha doğrusu... ...farklılık olabilir. Bu farklılıklar... ...işte bu farklılıklar... ...tedeyyün anlayıştır. Bundan dolayı ulaşılan bilginin... ...anlama, yorumlama noktasında... ...din mi, tedeyyün mü olduğu... ...daima sorulmalıdır. Eğer bir bilgi... ...dinin değişmez kaynağı Kur'an... Ve onun uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in sünnetinde sabit olmuşsa ilkesel olarak tekrar söylüyorum bizatihi uygulamanın kendisi değil her zaman özellikle beşeri ilişkilerde ya da muamelat konusunda <gülüyor> her zaman birebirini aynen evrensel bir karaktere sahip bir sünnet olarak bir yaşam tarzı olarak ifade edemezsiniz. Ama ilke düzeyinde ya da prensip düzeyinde çünkü ilkelerde ve prensiplerde değişmezlik var ilkesi vardır. Değişmezlik e, kaidesi vardır. Sünnette süreklilik vardır. Başlangıçta neyse sonunda da aynıdır. Kimse şunu diyemez. Hazreti Peygamber'in sünnetinde e, mesela üç, kendisinin istisna bıraktığı ki o da zarur, zaruriyetten dolayı falanca yerde yalan söylenir, filanca yerde yalan söylenmez. Hatta i̇şte Hazreti Peygamber şu, şu yerlerde yalan söylemiştir. Dolayısıyla biz de bu yerlerde yalan söyleyebiliriz. Yalan söylemek bu yerlerde sünnettir diyemezsiniz. Diyemez Çünkü Hazreti Peygamber'in sünnetinde sürekli yalan söylediği, yani ifade edebilir misiniz? Ya da bu gibi durumlarda hep sürekli yalan söylemiştir. Dediğiniz zaman, o zaman bunun adı sünnet olmaz. Yani müzebzebi haşa müzebzebi benzerlik konumunda olur. Bunu bunu ifade edemezsiniz. Hazreti Peygamber'in namaz kılış şekilleri yani umdeler görüyoruz ya kıyam, rükû, sücud, Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tamam. Hazreti Peygamber de onu uygulamıştır. Uygulama şekillerinde işte zaman zaman Hazreti Peygamber hep oturarak kılardı ya da e, bir oturu bir e, yani hem otururken hem e, ayaktayken kılardı. Böyle bir şey mümkün mü? Ha, hastalık, şu bu vesaire hariç. Ama normal şartlarda bir öyle bir böyle olduğuna dair bir şey var mıdır? Yoktur. Olmaz da zaten. Şimdi bu evrenseldir ve bu genel bir ilkedir. Hazreti Peygamber zaman zaman şunu okumuştur ya da bunu okumuştur. Bu farklılık arz edebilir. Hazreti Peygamber zaman zaman işte... Ee, Allah'a u Ekber yani tekbir alırken bazen ellerini şöyle kaldırmıştır bazen de kaldırmadan yahut da bunun tam tersi ellerini bağlamıştır ya da bağlamamıştır bütün bunlar işte algı anlayış vesaire gibi şeyden kaynaklanıyor ve bir farklılıkları ifade eder. Dolayısıyla e, neyin din, neyin olup olmadığını bir kere fark etmemiz lazım. Peki eğer mesele tedeyyin ise de yün ise yani bir algıdan dolayı ya da bir anlayıştan dolayı ise bunun gerçekten sahih sünnete yakın olup olmadığını ancak o şekilde test edebiliriz. Yani sahih bir sünnete uygun olup olmadığını yani sahih sünnettirken Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığını test edebiliriz. Ve bazı e, hususların da bu, bunun tabi olduğunu bu farklılıkların tabi olabileceğini de o takdirde kabul etmek durumundayız. Hiçbir kimse ha, şu anlamda tek tip bir din anlayışını hiçbir zaman ortaya koyamaz. Çünkü Hz. Peygamber uygulama tazlarını ayrıntılarda farklı farklı uygulama biçimleri vardır. Şimdi Hz. Peygamber'in mesela algı, algıya bir örnek olarak vereyim bir hususa işaret edeyim. Şimdi şu anda tabi e, öyle zannediyorum ki şu anda söyleyeceğim bilgi tabi bunun ayrıntılarını inşallah ileride vereceğiz yani daha net bir şekilde bizzat e, hadis kaynaklarının kendisinden vereceğiz öyle bir zaman gelmiş ki mesela Hazreti Peygamber'in e, Hazreti Peygamber biliyorsunuz mektuplar yazdırıyordu daha doğrusu dini tebliğ adına kabilelere memleketleri işte valilere efendime söyleyeyim işte krallara mektup yazması gerekiyordu ve yazıyordu da ancak devlet Hazreti Peygamber şunu iyi bilelim Hazreti Peygamber'in mesela bir devlet geleneği anlayışı yoktu çünkü içerisinde bulunduğu toplumda bir devlet yoktu hep kabilecilik anlayışı hakim olduğu için onlar böyle bir anlayıştan böyle bir yapılanmadan haberdar değillerdi Peki ne yapılıyordu? Her kabilenin kendine ait olan bir bir örfü, bir adeti, bir kaide ve kuralı vardı. Ancak Hazreti Peygamber Medine'deyken artık bu yavaş yavaş yapılanma ya da kurumsallaşma aşamasına gelindiği zaman ya da daha ondan önce mektuplar yazmaya başlamakla beraber kendisini bir devlet olarak e, lanse gerekiyordu. Yani sunması gerekiyordu. Bu takdirde elbette mektup yazılıyor. Fakat Hz. Peygamber o mektupların gönderilmesini söylediği zaman yanında bulunan sahabe-i kiramdan Selman'ın farisi ki o devlet geleneğini bilen bir insandı mesela. Yani İran bir, İran'da bir devlet geleneği vardı. Hemen diğer tarafta <gülüyor> Bizans'ta bir devlet geleneği vardı. Yani Roma İmparatorluğunda bir devlet geleneği vardı. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e bir mühür yaptırılması daha doğrusu Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah sizlere mektup yazıyorsunuz ama krallar ya da devlet adamları mektupların kabul görmesi için mührün olup olmadığına bakarlar. Hani günümüzde tıpkı imzalı mektup meselesinde olduğu gibi. Eğer mührünüz olmazsa o mektubu itibar almazlar. Dediği zaman Hazreti Peygamber tamam o zaman siz de bana bir mühür yaptırın. Ve müzakere ediyorlar. İşte mühürde ne olsun? İşte Muhammed Resulullah. Çünkü elbette Muhammed Resulullah mührü aynı zamanda bir tevhid inancını da ortaya koyan peygamber olduğunu ilan eden bir mühürdür. Sipariş ediliyor. Peki sipariş edilirken lütfen buraya dikkat edin. Sipariş edilirken yapılan malzeme... Şimdi mühür derken bu bizim muhtarların ya da bizim şeylerdeki böyle vurmak anlamında bir mühür değil. Mühür yüzük olarak kaş, kaş olarak yapılması gerekiyor. Yani bir yüzük üstünde olması gerekiyor. Yapılan yüzük bunun üzerine sipariş edilen yüzük altından bir yüzüktür. Hazreti Peygamber siparişi verdirmiş. Tabi normal olarak olması gereken şey nedir? sağlam bir e, zemin üzerinde bulunması gerekir. Ve sipariş edilen yüzük altın yüzük. Altın yüzün üstünde de mühür olarak yani hatem nedir? Muhammed Resulullah'tır. Hazreti Peygamber bunu parmağına takıyor ve bunu kullanıyor. Mektuplarda kullanıyor. Tabi sahabenin şöyle bir anlayışı da var. Hazreti Peygamber'e karşı olan sevgisi, sevgileri, muhabbetleri o derece ileridedir ki görüntüler her bir şeyi elbette taklit ediyorlar. Yani kendileri de edin, edinmeye çalışıyorlar. Bu sefer e, pek çok sahabi onlar da e, altından bir yüzük sipariş ediyor. Ama yine onların üstünde de Muhammed Resulullah var. Taklitçilik anlayışında elbette bu noktada çıkartılıyor. E, yani taklitçilik anlayış aklı devreden çıkardığı andan itibaren ortadan kaybolur. Bu da gerekli mi? Zaman zaman gerekli. Ayrı bir şey. Dolayısıyla herkeste bir Muhammed Resulullah'ın yazıldığı bir mühür oluyor. Hazreti Peygamber bahiyor ki pek çok kişinin parmağında Muhammed Resulullah şeklinde yazan bir mühür var. Parmağından çıkarıp kaldırıp atıyor. Şimdi deyim yerinde ise nabza göre şerbet vermek tabi olumsuz anlamda değil yani onların anlayabileceği dediği şudur parmağına çıkarıp bir daha bunu takmayacağım diyor kaldırıp atıyor ama mühürsüz olmaz mühür gerekli bu sefer e, sahabeye tekrar sipariş verdiriyor tabi bu, bu sefer gümüşten yine aradan böyle bir zaman geçten sonra bakıyor ki yine insanların e, parmağına yine gümüşten yüzük tabi kaçta kaşta yani o hatemde ne var? Yine Muhammed Resulullah var. Hiç olmazsa hiç olmazsa bunu üzerindeki Muhammed Resulullah'ın silin diyerek onları ikaz ediyor. Dolayısıyla sadece Hazreti Peygamber'de mühürlü şekilde kalıyor. Şimdi önceden Hazreti Peygamber'in yasaklamış olduğu bu yüzük yani bu yüzük vesilesiyle yasaklamış olduğuna haberler olanlar, daha sonrakinden haberler olmayanlar var. Vesaire kimisi nehyin devam ettiğini ama algı olarak bir bütün halinde e, altın yüzüğün külliyen yasaklandı. Bir başka ifadeyle Hazreti Peygamber o anlamda yasaklıyor ama algılayanlar da onu haram olarak telakki etmişlerdir. O şekilde telakki etmiş ve o şekilde devam etmiştir. Bunu bilen biliyor. Bilmeyenler de yani daha sonraki yasakların daha daha sonraki işte gümüş yüzük edilmesiyle ilgili tavsiyeler duyanlar da o şekilde duyuyor ve o şekilde yayılıyor. Ama bundan sonraki kısım bir başka şey daha önemli. Hazreti Peygamber zaman zaman işte ganimetten şeyler dağıtırken efendime söyleyeyim ufak tefek parçaları dağıtırken bazen ara sıra eline diyelim bir gümüş yüzük ya da bir altın yüzük ya da bir kolye vesaire geldiği zaman işte git sen şunu al falancaya götürür zaman zaman bu tür şeyler Hazreti Peygamber yaptığında işte mesela bir eline altın yüzük geliyor diyor ki sen bunu al bunu hanımına ver hanımı bunu kullansın işte kimi sahabiye diyor ki sen de bunu al parmağına tak ve bunu kullan bizzat Hazreti Peygamber'in kendi eliyle vermiş olduğu bir yüzüktür bunlar Şimdi tabii bundan haberdar olanlar elbette Hazreti Peygamber'in haberdar oğlu kimler olur? Hazreti Peygamber'in kendilerine yüzük verdiği insanlar olur ve etrafındaki gördüğü insanlar vardır. Peki haberdar olmayanlar, haberdar olmayanlar nasıl düşünecektir? Külliyen şimdi altın yüzük olarak şimdi <gülüyor> Hazreti Peygamber'in esasında yasaklamış olduğu şey Hatem olarak geçen bir yüzüktür. Ama algı itibarıyla halka olarak da algılayanlı olmuş. Efendimiz'e söyleyeyim farklı şekillerde algılayanlar da olmuştur. Şimdi bununla ilgili rivayetler var. Bak bununla ilgili rivayetler var diyorum. Mesela Hazreti Peygamber'in kendilerine altın yüzük altından bir yüzük verdiği ve bunu parmağına tak dediği özellikle bu nehiden sonraki kısım. Zaten mühür meselesi ta başlangıçtan itibarendir. Mühürden sonra yani yasak kısım e, yasaktan sonraki kısımda olaylar gerçekleşmiştir. ve Dolayısıyla bütün bu bilgilerde e, pek çok sahabinin yani yaklaşık 10 küsür sahabinin mesela parmağında vefat ederken altın yüzük olduğuna dair Gerek bu harinin e, tarihi e, tarihlük evirinde olsun, giresse mesela ipne bir şey benim musanifine bakarsanız, ilk dönem hadis kaynaklarına baktığınız zaman bunların e, bunların bunları izlerini görürsünüz. Açık açık yazılmıştır ve nettir. Şimdi algı olarak ya da anlayış olarak şimdi insanların kafasında mesela nedir e, altın yüzük takmak erkeklere tırnak içerisinde söylüyor, mesela haramdır geçer. Yani fıkhi bir görüş olarak geçer, fıkhi bir düşünce olarak geçer, fıkhi bir görüş. Peki mesela hipne bir şey benim ben baktığımız zaman hipne bir şey benim musannife hipne bir şey be imam buhari'nin e, hocaların başında gelir ve pek çok kişinin de hocasıdır Onun el musannife eserine baktığınız zaman eserine baktığınız zaman orada mesela şunu görebilirsiniz. İşte babunun keri hediye başlar yani e, altından yüzük edinmeyi kerih görenler haram kelimesi mesela orada kullanılmaz. Bap başlıkları vardır. İşte bunun ne, ne anlama geldiğini inşallah önümüzdeki haftalarda yani bap başlıkları anlama gelir ve hangi çerçevede onun altında yer alan hadisleri okumalıyız. Bunlar hepsini inşallah teker teker anlatacağız. O bap başlığına baktığınız zaman mesela bir şey Şeyben'in kafasında İbni Ebi Şeyben'in ehli hadistendir. bir şey Şeyben'in kafasında mesela altından yüzük edinmenin haram olduğuna dair bir düşünce meselesi yoktur. Onu bak başına yansıtmıştır. Onun tersine şimdi kerehe ifadesi kerehe ifadesini kullanıyor. Hemen alt altında da e, caiz görenler şekline bir başlık atar ve onunla ilgili rivayetleri alt alta sıralar. Dolayısıyla şimdi burada pek çok kişinin din olarak algıladığı bir şey bir bakıyorsunuz bir başka birisi tedirgin olarak algılayabiliyor. Şimdi bir defasında hatta yasak hadisini nakleden bakın çok önemli burası zamanı gelince bütün bunların bilgi ve belgesini teker teker sizin önünüze sunacağım. Ben şuna, size şunu açıkça ifade edeyim. Yani benim konuştuğum e, yani din konusunda ya da Hazreti Peygamber'in sünnetiyle ilgili ya da Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla ya da sözleriyle alakalı bütün bilgiler bilgilerin tamamı hiçbir şekilde adına modern dedikleri ya da çağdaş dedikleri kitaplarda yazılı olan değildir bütün konuşacağım bütün bilgilerin tamamı istisnazı söylüyorum yani bu e, hadisler noktayı nazarından hadislerin anlaşılması noktasında ya da hadislerdeki tespit noktasında tamamen ilk dönem bizim temel hadis kitaplarında yer alan bilgi ve belgelerdir dolayısıyla tırnak içerisinde ben biraz gericiyimdir Asla ve kata modern ya da çağdaş şudur budur şeklinde beni asla hiçbir yazında göremezsiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Maalesef bizde çok kolaycı, kolay bir yaklaşımla ve kulaftan dolma bilgilerin hakim olduğu bir toplumuz. Ve hemen aceleci davranırız. Bir türlü akletmesini beceremeyiz. Yani beceremeyiz derken akletme yeteneğimiz vardır ama akledebilmek için akledebilmek için o yönde yetiştirilmemişiz. Bir türlü yetiştirilmeyiz. En kısa ve kestirme yoldan ve tırnak içerisinde her insan yani belli sayıdaki insanların toplum mühendisliği çerçevesinde belli bir anlayış çerçevesinde insanlar yetiştirilmiştir. Ama farklılıkları görmek ya da farklılıkları gösterme yöntemiyle mevcut olduğu halde mevcut olduğu halde aksini göstermeme gibi bir temayül vardır. Mesela bazı hadis kitaplarımızda benim bahsettiğim bilgi ve belgeler esasında ilk dönem daha başlangıçtaki hadis kitaplarında mevcut olmasına rağmen daha sonraki hadis kitaplarında o kısımlar mesela kesilmiştir. O kısımların kesildiğini görebiliyorsunuz. Niye? Aman sakın ola ki insanların kafasına böyle bir şey bıraktırmayalım diyenler de olmuştur. Yani bütün bunlar açık ve net. Şimdi e, meselelere bu çerçeveden baktığımız zaman e, daima ilk dönem kaynaklarına bakmamız lazım. Şimdi bir şey Şeybe ya da diyelim Abdürezak'ın Musannefi var ya da Mamer Binraşit'in e, camii var. Hicri 150'de vefat etmişti, 150 ya da 153'de vefat etmiştir. İlk dönem hadis kaynaklarında bunlar var. Mesela İmam Malik'in El-Muvatta isimli eserine baktığınız zaman Medine ehlinin ameli diye bir kavram vardır. Medine ehlinin amelinde belki şu anda sizin okuduğunuz zaman, okuyacağınız zaman oldukça şaşıracağınız, oldukça şok olacağınız ve Hazreti Peygamberin sünnetinin bir uygulaması olarak diye nakledinin bilgileri göreceksiniz. Çünkü Medine'de yaşamış ve Medine ehlinin ameli de Hazreti Peygamberin sünnetini dayanmaktadır diye oluşan bir gelenek vardır. <gülüyor> O geleneğin, daha doğrusu o sünnetin yansımalarını, daha doğrusu aynısını İmam Malik'in ifade ettiğine göre muvatta da açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi siz o uygulamaya baktığınız zaman asla böyle bir şey olamaz dersiniz. Ama ilk dönem kaynakları da Peki daha sonraki kaynaklardaki bazı kaynaklarda var mıdır? Maalesef bazı kaynaklarda o kısım kısmen de olsa zikredilmemiştir şimdi onun için e, benim her zaman söylediğim bir şey vardır bizim esas meselemiz kaynak merkezli konuşmak kaynak merkezli düşünmek kaynak merkezli hareket etmek ve kaynak merkezli ama ilk dönem kaynak merkezli olarak bilgi ve belgelerimizi edinmemiz gerekiyor onun üzerinde de yapmamız gerekiyorsa bir şeyler ifade etmemiz lazım çok enteresandır yani tamam bu e, Şimdi zaman zaman ben bazı güncel konulara da girerim. Yani girmek de gerekir. Biraz önce bir yerde bir, e, Facebook'ta bir ifade vardı. Daha doğrusu bir görüntü. O görüntünün altında minare yıkılmış ama bombardımanla yıkılmış bir minarenin altında Müslümanlar namaz kılıyorlar. Ve şöyle bir yorum var. Yani farklı yorumlarda var. Gerçek kulluk her türlü şartlarda kulluğa devam etmektir. Benim de biraz canım sıkıldı. Dedim ki gerçek kulluk gerçek kulluk zamanında tedbirini alıp o minarenin yıkılmamasını, yıkılmasını sağlayan bombardımana engel olmaktır dedi. Zamanında tedbir alınsaydı Müslümanlar olarak belli bir grubu, belli bir kesimi kastetmiyorum. Müslümanlar olarak şu kafacazınızı çalıştırsaydık bütün ilimleri bütün ilimleri aynı değerde ve eş değerde görseydik ilahiyat ilimlerini de fen ilimlerini de eş değerde görüp adam gibi adam yetiştirseydik ilmi, bilgiyi ve teknolojiyi Elimize alıp Yapılması gerekeni icap edileni bir şekliyle Yapıyor olsaydık Sadece salt anlamda Duanın arkasına sığınıp Oturup ağlamanın Bir anlamı olmadığını farkına varsaydık O minarenin altında o Müslümanlar namaz kılmayacaktı Biraz da bunu düşünmemiz lazım Bu nereden kaynaklanıyor Tedeyyün algısının Bir zamanlar bir yerdeki bir tedeyyyün algısının zaman ilerleye ilerleye ilerleye artık din haline dönüşmesi ve onun üzerinde insanların fikir beyan edememesi bakınız arkadaşlar hala dua kavramı, dua kavramının hala oturup elleri açmak sadece ama dan ibaret olduğu görülüyor, değil dua, dua bir çalışmaktır dua bir imandır açın bu halinin kitab imanına bakın Bakınız bu hali doğal kavramına hangi anlamı yüklemiş? Yüklemiş derken ayette geçen anlamın ne olduğunu ifade ediyor. Şimdi Ama din algısı sadece doğayı kavli bir doğal olarak ifade etmenin kavli bir doğal olarak ifade etmenin e, den ibaret olduğu insanlara öğretilmiş. Onun haricinde çalışmanın gayret etmenin yani yedi yirmi dördün yedi yirmi bir ibadet olduğu yani yedi gün güncel olarak yedi günü yirmi dört saatin bir ibadet olduğu ibadet algısı olduğu insanımıza öğretilmemiş. İhsan ifadesi Allah'ı görüyormuşçasına nasıl ibadet etmek gerektiği şekilli sadece belli şekillerdeki namazdan ya da oruçtan efendime söyleyeyim haçtan belli şekilcilikle sınırlandırılmıştır. Yedi yirmi dört şeklinde değil. İnsanlar namazını kılıyor. Namazını kıldıktan sonra yalan söylemeye devam ediyor. Namazını kılıyor. Hac'ına gidiyor. Zaten artık hac da artık 5 yıldızlı hac, rotarlı hac, helikopterli hac efendimesin aklınıza ne gelirse artık iyice sulandırılmıştır. Şekilcilik görev, sadece görevi görevi yerine getirmiş olmak diye bir kavram çıkardılar görevi yerine getirmiş olmak yeterli. Hayır. Bir makama geliyorsanız o makamın gereğini yerine getireceksiniz. Kısacası dua kavramını sadece dua etmekle. ibadet kavramını sadece beş vakit namaz kılmak ya da nafile, bol bol nafile namaz kılmakla ya da kıldırmakla beynimizi hep o tür şeylerle alıştırıp ilim kavramını da ilim kavramını da sadece ilahiyat ilimlerine tahsis edip Diğer ilimleri, diğer ilimleri tukaka ederek onlar dünyevi ilimlerdir diyerek tukaka et, ettiğimiz zaman daha bizim başımıza çok bombalar yağmaya devam eder. İnsanlar bunu akletmiyor. İnsanlar bunu akletmiyor. Bakın size son cümle olarak şunu ifade edeyim. Uhud Savaşı'nı hepiniz biliyorsunuz öyle değil mi? herkes Uhud Savaşı'nı çok iyi yani Uhud Muharebesi'ni çok iyi biliyor malum Bedir'den çıkıldı Bedir Muharebesi az sayıdaki Müslümanların iman dirayet ve gayretleri sebebiyle yani tedbiri her türlü tedbiri alarak her türlü gayreti göstererek ve Cenabı Hakk'ında o şekliyle takdir etmesiyle kazandıklarını biliyoruz. Yani tedbirini aldılar. Sayıları azdı. Ama gayret ettiler. Sebat ettiler. Ayakları kaymadı. Allah da onları muvaffak etti. Uhud'a gelirken nasıl olsa Bedir'de Allah bize yardım etti. Bedir'de Allah bize yardım etti. Nasıl olsa aramızda Hazreti Peygamber var. Allah'ın Resulü var. Allah onun yar ve yardımcısıdır. Dolayısıyla biz artık yenilmeyiz. Kısmen dostsa gurura kapıldılar. Gurura kapıldılar. Hazreti Peygamber'in emrini, Hazreti Peygamber'in şu emrini, her ne olursa olsun, her halükarda okçular asla yerlerinden ayrılmayacaklar. Ve hiçbir zaman hemen anında acele edip ganimet alımına koşmayın demesine rağmen ilk etapta yapılan taktiği yapılan taktiği algılayamadıklarından dolayı çünkü artık nefisleri başka şeylere doğru yönelmişti. Okçular yerlerinden ayrıldı. Herkes ilk anda savaş kazandık sevinciyle nereye koştular? Ganimete koştular. Yani mala koştular. Peki ne oldu? Aralarında Hz. Peygamber olduğu halde Cenab-ı Hak onlara yenilgiyi tattırdı mı? Tattırmadı mı? Yani onlar sadece kavli olarak sözünü ettiler. Kavli dua dediler. Eylem yapmadılar. Eylem yapmadılar derken tedbiri almadılar. Ama tedbiri ve ta tedbiri tamamen Allah'a ve Resulüne havale ettiler. Nasıl olsa Allah bizi korur. Allah ve Resulü bizi korur dediler. Bu zihniyet onların düşüncesine hakimdi. Allah da onları yenilgi tattırdı. Ha, daha sonra toparlandıran ayrı bir şey. Ama onca insan eder oldu. Hazreti Peygamber'in dışı kırıldı. Vesaire şu oldu bu oldu. Yani bir şamar yediler. E bunu düşünmek lazım değil mi arkadaşlar? Bunu düşünmemiz gerekmez mi? Hazreti Peygamber'in yüzü suyur diye diye diye kendimizi çektik bir kenara bu dünya dünya değil ama e madem bu kadar dünya değil o zaman niye oturup bağlıyoruz? niye alıyoruz o zaman ağlama hiç de i̇şte, işte, zalimi de zulmü de e, zalimi de, her türlü kahharda gelsin Müslümanların başına tepelensin biz bu dünya için varız Allah bizi bu dünyayı göndermiş ve bu dünyayı Müslümanlara mamur etmek için hakkaniyette ve adalette mamur etmek için ve işin gereğini yapmak için bir zamanlar nasıl yapmışsak şimdi aynı şekilde yapmamız gerekmez mi? Gerekirken artık sadece belli bir noktada aklımızı çalıştırmayıp sadece birilerinin dediği yöne doğru sürekli giderek ya bir cemaate bağlanmışız ya bir tarikata bağlanmışız ya bir gruba bağlanmışız. Bağlanmışız yani sevgimiz vardır ama sevginin de ötesinde, sevginin de ötesinde aklımızı, beynimizi, düşüncemizi, her şeyimizi ona havale etmişiz. Onlar ne derse biz onların peşine gitmişiz. El insaf. El insaf. Ve İslam dünyası her zaman bu fırkalar ve tefrikalar yüzünden fokur fokur kaynamaktadır. Fokur fokur kaynamaktadır. Ama gel gör ki aklı çalıştırmaya gelince yahu Allah rızası için kalkın da biriniz şunu desin. Bir uzay mühendisi, bir uçak mühendisi bir elektronik mühendisi yetiştirmek farzı aynıdır demek mümkün değil. Camilerin hutbelerinde bazen demek mümkün değil. Cami hutbelerinde bazen siz şunu duydunuz mu hiç? Ey cemaatim Müslümanı. Falan yere bir okul yapılacak, falan yere bir laboratuvar yapılacak, falan yere bir kütüphane açılacak. Lütfen pamukellerinizi cebe atın diye bir şey duydunuz mu siz? Onca Müslüman, milyarlarca Müslüman var. Bir buçuk milyar geçtiği Müslüman var. Hepsi yardım etsin diye dua istiyor Cenab-ı Hak'tan. Ama gel gör ki yan gelip yatmaktan hala yan gelip yatıyoruz. Müslümanlar olarak söylüyorum. Yani yan gelip yatmak elbette çalışanımız var çalışıyoruz gayret ediyoruz ayrı bir şey de çok gayret etmemiz lazım. Çok gayret etmemiz lazım. İşte bütün bunların temelinde. Kendi kanaatime göre söyleyeyim. Hz. Peygamber'in şöyle bir hadisi var ki muazzam bir hadis. Yani bütün hadisleri yani sahih olan Sünnet'in tespit ettiğimiz rivayetler güzel. Bütün zamanı, bütün mekana her alana hitap ediyor. Ne Müslümü ne gayri Müslümü. İzâ vüssidel emru gayri ehlihî fantezili ساعة Eğer bir iş ister riyaka ister devlet başkanlığıdan tutunuz da varıncaya kadar izavi südel emru ila gayri ehlihi ehil olmayanına Layık olmayanına işi yapamayana dayandırılıyorsa dayandırılıyorsa yani ona havale ediliyorsa Kurban oldum, ağzına kurban oldum. şunu şunu buyurmuş. Fent hazırız sağa. Kıyameti beklemenize gerek yok. Kıyamet kapınızda hazır demektir. O zaman kıyameti bekle demektir. Yani kıyamet kargaşa, fitne, tücür vesaire iş becermemezlik, beceriksizlik almış başını gider. Gitmiyor mu? Gidiyor. Bak, bu biz cüneytullahtır. İş liyakat sahibine teslim edilmediği zaman orada artık kıyamet huzursuzluk başlar. Yani liyakatsızlıklar beraberinde, beceriksizliği beraberinde getirir. Ne zaman başladı bu işler? Her zaman, her nerede olduysa fark etmez. Allah rızası için artık ideolojik yaklaşımlardan, kabilecilik yaklaşımlarından, grupçuluk, cemaatçilik, tarikatçılık, Adına vakıfçılık mı? Ne, her ne diyorsanız deyin. Artık bunlardan mutlak anlamda tek bir yere bağlanmak, odaklanmak meselesini artık bir kenara bırakın artık. Bırakın artık. Yani hala tefrika tefrika tefrika tefrikadan biz gözümüzü açıp dışarıya bakamaz hale geldik. Hala ufak tefek meselelerle uğraşıyoruz. Sizin zamanı gelince söyleyeceğim sizin yıllardan beri uğraştığınız bizim yani sizdeyken ben de varım bunun içerisinde bizim yıllardan beri uğraştığımız adına din dediğimiz şeylerin din dediğimiz şeylerin bizim ilk dönem klasik kitaplarımızda klasik kaynaklarımızda, klasik hadis kitaplarımızda dinle alakasının olmadığını gördüğünüz zaman dudaklarınız uçuklayacak. Heyhat biz enerjimizi boşuna sarf etmişiz diyeceksiniz. Hala onun uğruna onun uğruna Allah rızası için eğer onun uğruna çarpıştığınız kadar çarpıştığımız kadar başka şeyin mücadelesini veriyor olsaydık kimse kusura kalmasın. Bugün tepemizde Müslümanlar olarak bombalar yağmazdı. Vızır vızır uçaklar gelip gitmezdi. Ya da elini, ellerini ceplerimize atmazdı. Ama yok senin kaşında şu var, yok senin gözünde şu var yok şöyle yapacaksın, yok şöyle örteceksin yok böyle kapatacaksın, yok efendime şöyle şunu şöyle yapacaksın, yok ellerini az kaldıracaksın, çok kaldıracaksın sen sünnisin, sen sağcısın sen solcusun, yok yok vesaire vesaire artık elinsaf demek lazım, yani bütün bunların kaynağı bütün bunların kaynağı neyin din neyin tedeyin olup olmadığını ayırt etmekten geçer eğer deyünü din haline sokarsanız sokarsak o sürekli artık insanların kafasında sabitleşmiş bir din olarak kalır ve artık bir tarafa gidilemez bir tarafa gidilemez Evet Dolayısıyla bundan sonra okuyacağımız metinlerdeki ve metinlerle ilgili yapılacak olan yorumlar ister Türkçe metinlerde olsun, ister Türkçe olmayan metinlerde ya yani şehirlerde olsun ya da bir takım açıklamalarda olsun neyin din, neyin olup olmadığını e, tespit etme noktasında e, böyle bir ayrıma girmek, ha bu ayrımı yapıp devamını getirmek gerekiyor. Bu noktadan bakıldığı takdirde ilk dönem klasik eserlerden de elbette e, istifade etmek değil, bizzat onlardan hareket ederek dini ve ayrımını tabi tutmak gerekiyor. Muhtemelen söylemişlerdi Kur'an Kerim bir kere baştan sona kadar okuyun yüzünden okumayı kastetmediğimi ee, sen siz de biliyorsunuz. O olmadan da doğru düz olarak Hazreti Peygamber'in sünnetini tespiti gerçekten zordur. Tabi bizim çok işimiz var aslında. Evet, işte o tahavinin Şerhu Manil Asar'da geçen rivayetin sebebi vurudu ya da aksisi nedir ne değildir? İşte buradaki haram kavramı, bunlar ümmetimin erkeklerine haramdır ifadesi. Bakınız, haramlılıkta şu vardır. Dedim ya bir sahabinin algısı, anlayışı vesairesi, bütün bunların hepsi devreye girer. Bir sahabi onu haram olarak algılamıştır, onu o şekilde takdir etmiştir, o, onu şekilde sunmuştur. Eğer bir bilgi bir şey haramsa, haramlıkta devamlılık esastır, süreklilik vardır. O zaman zaman işte haramdır, şarap her zaman haramdır, domuz her zaman haramdır, zina her zaman haramdır, yalan her zaman haramdır. Asla ve katta e, belli bir çerçevede değildir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, sahabi, Hazreti Ömer mesela bu Hazreti Peygamber'in... E, bu tür uygulamasından yani ikinci uygulamasından daha doğrusu ikinci uygulama demeyin. bazı sahabilere vermiş olduğu altın yüzükle ilgili olarak da mesela Hazreti Peygamber'in bu uygulamasının habersizdi habersiz olduğunu bizzat kendisi dile getirmektedir. Biz e, bir sahibi diyor ki sen de utanmıyor musun diyor bak aynen böyle sen utanmıyor musun e, Hazret Peygamber erkeklere yüzüğü yasaklamıştı yasaklamıştı diyor ama bu anlamda e, sana ne oluyor ki? Karşısındaki kişi, şimdi o kişiyi söylemiyorum, kasıtlı olarak söylemiyorum. Kişi ya da kişiler. Bunu parmağıma senden daha hayırlı olan birisi asla çıkartmam için söyledi ve ben, de, ve ben de asla onu çıkartmayacağım. Bu haline tarih kebirine bakarsanız orada parmağında altın yüzük olduğu halde öyle e, bir defa Hazreti Peygamber görmüş sahabi değil. Yanında uzun süre kalmış olan sahabi isimlerin de ee, bizzat teker teker Buhari isimlerini saymıştır. kimlerin olup olmadığını dair bilgiyi vermiştir. Ve onlar da gerekçelerini de ileri sürmüştür. Biraz önce bir, bir gerekçeden bahsettim. Bakınız bu gerekçe çok önemli bir gerekçedir. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bunlar da zaten size zamanı geldiğinde teker teker veririm. Dolayısıyla tedeyyün anlayış üzerine bina edilen bir e, anlayış ile din merkezi bir anlayış arasında Tefrika'nın bir şekilde yapılmış olması gerekiyor evet inşallah haftaya e, kısmen e, ünite birden birinci kısmından biraz da okuruz daha sonra belli bir kısma geçeriz ve ikinci ünitelerinde e, okuyabildiğimiz kadar okuyuz şöyle söyleyelim belli bir seviyede okuyabilip, okuyup anlayabileceğiniz olan metinler yani Türkçe metinlerden sarfına nazar edeceğim e, onları zaten siz okursunuz e, sıkıntı olabilecek problem çok fazla yok daha ziyade bizim klasik e, şeklinde Buhari'den, Müslüm, Ebu Davut, Tirmizi'nin sayeden okuyabileceğimiz metinlere ağırlık vermek için daha ziyade onlara ağırlık vermeyi düşünüyorum. <gülüyor> evet, bugünkü dersimiz burada sonerdi. Hepinize e, tekrar iyi akşamlar diliyorum. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle. Bugün biraz dersin uzun sürdüğünün farkındayım. Bunu e, Başlangıçtaki e, yani dersin başlangıcı olması hasebiyle uzun tutmak zorunda kaldım. Normalde blok dersi yapıp yani bir buçuk saatte yapıp bırakmamız gerekiyor ama bugün de bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Evet. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.